Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat, bugün 8 Eylül Perşembe, yıl 2011, ay 9, gün 251, Hızır 126, 1432, Hicri Şevval 10, 1427, Rumi Ağustos 26, Uluslararası Okuma-Yazma Günü, yemek listesi gün 251, mercimek çorbası, kabak kalye, fırında makarna, salata, revani, Büyük Saatli Marif Takvimi, What about, what about Matt right? What about Matt right? What about Matt Wright? Açık Radyo Brüsü 94.9 Aynı zamanda da açıkradio.com Ve onun açık gazetesi Haftanın dördüncü açık gazetesini açıyoruz Hemen Madra, Mahir Ilgaz Ve Mert Öztekin'den oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet bir günaydın da Mundoga diyelim Asıl adı Louis Thomas Harden olan Bir besteci, müzisyen, şair Ve aslında bir de birkaç müzik aleti de icat etmiş. Onun doğum günü, 1910 pardon ölüm yıl dönümü 1999'da ölmüş. Kendisi 1916 doğumlu. Çok ilginç bir adam, genç bir insan olarak, gençken delikanlı olarak sokakta mekan tutmuş. Evet, New York'ta. E Altıncı caddenin Viking'i diye biliniyormuş. Hatta, evet. Altıncı caddenin. Çünkü biraz da böyle o tarz giyiniyormuş zaten. Tabii, tabii. Şey, e, bayağı boynuzlu bir kast e, miğfer. <gülüyor> Bul bulduramadım. <gülüyor> ve yani 20 yılını o şekilde geçirmiş sokaklarda ve her zaman istediği yerde bulunup Müziğini de yapıyormuş. Çok sayıda da eseri var aslında. Bunlardan bir tanesini çaldık size. Enough about human rights. İnsan haklarına yeter artık. Biraz da başkalarının diğer haklardan ne olacak? Yılan balıklarının hakları, fokların hakları ne olacak filan diye sayıyor. İlginç bir müzisyen aslında. Ona da bir günaydın diyerek başladık. Evet şimdi haberlere bakalım. Çok sayıda e, bizim için e, özet haberleri hazırlayan Can bir ufak derlemesi var. Önce onunla başlayabiliriz. Hindistan'da Delhi'de bir adalet sarayının önüne bırakılan bomba sebebiyle en az 11 ölü, 45 yaralı var. Pakistan'da iki intihar saldırısı var Kvetta'da. En az 25 kişinin öldüğü söyleniyor. Korkunç manzaralar var. Suriye'de Humus şehrinde 2000 kişinin düzenlediği rejim karşıtı gösterilere Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi 17 haberi vardı. Ben buna canı hemen ekliyorum. Bu 17 sonradan El notu notuyla beraber 28'e yükseldi. Böyle bir durum var. Rusya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor ki bu bir hokey, buz hokeyi takımının... Lokomotif buz hokeyi takımı iki oyuncusu hariç tamamıyla yok, yok olmuş. olmuş. Evet böyle bir şey Rusya'da uçak kazalarının sıklığına dair de bir Anadolu Ajansı kaynaklı bir derleme vardı ama bence bunlar doğru olmayabilir. Yani bu tarz bir bakış tarzı doğru olmayabilir demek istiyorum. Onun dışında Nevada'da Carson City'de bir restorana giren birisi silahlı bir kişi. Önce motosikletle geçen bir kişiyi öldürmüş. Arkasından restorana girip rastgele ateş açmış. Üçü görevli ki onlardan üçünün de ulusal muhafızlara dahil olduğu belirtiliyor. 4 ölü altı yaralı var. Yani bir gün içinde yani. 120'ye yakın insanın öldüğü, 110'un üzerinde insanın öldüğü ve yüzlerce yaralı olduğunu içeren haberleri okuduk. Fakat moralimizi bozmadık diyor Can. Biz de öyle. Hiçbir şey bizim moralimizi bozacak gibi görünmüyor. E Can'ın morali bozulmuş gibi geldi bana. E düzelttik şimdi işte. Suriye'dekileri de ekleyerek ona ben başka şeyler de ekleyebilirim aslında. Mültecilerle ilgili bir bilançoya yayınlanmış. O bir günlük olmadığı için onu oraya almadım o sıralamaya ama Avrupa Konseyi'nden bir rapor var. O da belki senin moralini takviye etmeye yarayabilir. Gördün mü bilmiyorum. Anadolu Ajansı'ndan yeni geldi. Ee, geçen yıl, bu bir günlük değil de bir yıllık bir bilanço Geçen yıl Akdeniz'e geçmeye çalışırken ortadan kaybolan ölen kaç göçmen varmış? 2000 bin. bin kişi Akdeniz'in sularında turu geçmeye sularında, çalışırken evet, ölmüş. Yani Hollandalı Parlamento Tineke Strikin raporu bu. Ayda e, 180 civarı oluyor. Günde de üç filan. Yok daha fazla. A, altı. Evet. Evet. Günde altı oluyor. Yani özellikle de tabii şeyi de hatırla, hatırlamamak elde değil bu. İnsanlık tarihinin yüz karısı. Utanç verici haberlerinden biri olarak burada okumuştuk. Geçen Mayıs'ta oluyor. Lampedusa'ya İtalya'da Lampedusa'ya gitmek için yola çıkmıştı. Fırtınada, batan teknede ölen 62 göçmenin kurtarılması için herhangi bir yardım yapılmadı. Hatta Fransız Savaş gemileri uçak gemileri filan vardı bölgede ve ilgilenmediler göz göre göre o insanlar açlıktan öldü açlıktan öldü hatta yani bir kısmı ve Strick ya da Strick nasıl okunuyor tam bilemiyorum Tinek Strick şey basına yaptığı bir açıklamada burada bir iletişim sorunu mu oldu yoksa bilerek mi ilk yardım müdahalesi yapılmadı biz bunu bilmek istiyoruz diye konuşmuş. Bu da herhalde günün sözü ya da günün sorusu olarak kalabilir. Yani böyle bir ihtimal varmış yani. Bir ilk yardım müdahalesi yapılmamış ve 62 kişi ölüme terk edilmiş. Zamanında e, bu olay olduğunda zaten konuyla ilgili bazı e, mültecilerin, göçmenlerin, olayın korkunçluluğuna atan kurtulanların mesela e, sözlerini günün sözü yapmıştık. Şimdi takip olur, bu da yaparız. Evet, şeyde zaman vakti zamanda gene okumuştuk oyun tehlikeli oyunlar romanında da da insanların ölüm ilanını vermişti. Ee, bir de yılda yaklaşık kaç insan öldüğü haberi var, onu da hemen söyleyeyim. Bu da Anadolu şans kaynaklı bir haber. 10 milyonmuş yılda ölen sayısı açlıktan sadece açlıktan ölenlerin sayısı. Bunun karşılığında da muadili olarak karşısına da bir rakam koymuşlar. Dünya Gıda Örgütü verilir bunlar. 1 milyar 300 milyon ton yiyecekte çöpe atılıyormuş. Özellikle gelişmiş zengin ülkelerde. Böyle bir durum var. Dengesiz bir dünyada yaşıyoruz ama devam edelim. Şimdi iki bu bu zaten özetin özeti oldu. Onun dışında şeyden bahsedebiliriz biraz Kaddafi'nin bir şey var. Kaçtı haberlerinin ıı, naks edildiği kendisi tarafından Nijer'e gitmedim. Buradayım demiş ve fareleri yiyeceğiz, yeneceğiz demiş maalesef. Libya liderleri de Nijer'e kaçmış olabilir diyorlar bir yandan. En ilginç şeylerden bir tanesi de yerden havaya füzeler kaybolmuş Libya'da aranıyormuş. Ondan da belki bahsedebiliriz. Türkiye'nin diplomatik dengeleri bozabileceğinden de bahseden bir yazısı var. Financial Times'ın Erdoğan'ın İsrail için kullandığı Şımarık olan ifadesini başlığa taşıdığı yazısında... ...Arap dünyasındaki tavrın, e, tavrın... ...Arap dünyasındaki olası sonuçları... falan ele alınabiliyor. PKK lideri Öcalan'la... ...görüşmeye yine hava muhalefeti... ...diye bildirilen bir... ...engel olmuş durumda. Ama Can orada bir hava... ...çalışması da yapmış. Bugün hazırladığı özette bize. Ondan da bahsetmemek olmaz. Şimdi de hava durumu şeklinde... ...girmiş kendisi. Ve... Şunu söylemiş, Bursa'da e, bugün hava sıcaklığı en yüksek 29 derece, en düşük 14 derece olacakmış. Duyurulur Bursa'ya girecek veya Bursa'da yaşayan dinleyicilerimize. Hava az bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan 18 kilometre hızlı esecekmiş. Bir fırtına hızlı değil yani bu. Yok. Ama dün e, işte Öcalan'la avukatların görüşememesi yine hava muhalefetine bağlandığı için dün benim gözden kaçırdığım bir fırtına olmuş olabilir diyor. 12. kez reddedilmiş. Bu, bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Politikaya kurban ediliyor ama bu kadar belirgin şekilde konuşulması bunların göz göre göre artık buna şimdi ye ile başlayan bir kelime kullanacağım ama belki iyi olmayabilir hukuken hakkımızda onun için vazgeçelim. Doğru değil galiba bu. İnandırıcı değil en azından diyelim. Öyle Başkan. deyince kullanmamış olduk. Evet, kullanmamış olduk. Öte yandan ilginç bir gelişmede şike olayıyla ilgili olarak görünüyor, karşımıza çıkıyor. Kulüpler Birliği harekete geçmiş ve şikeye karışan takımları kurtarma formülü üzerinde galiba anlaşıyorlar, değiştiriyorlar. Futbol disiplin talimatının 55. maddesinde değişiklik yapılması için partileri ziyaret edeceklermiş. Yani şirkiyeye karışan takımların kurtarılması yönünde bir şeye gidiliyormuş. Bu da hoş. E, bu arada dünyada Nobel Barış Ödülü alan birçok kişinin, e, 9 Nobel Barış Ödülü kişinin Başkan Obama'ya bu Excel boru hattını, petrol boru hattının inşa edilmemesi yolunda bir çağrısı var. Buna izin verilmemesi yolunda bir çağrısı var. Zaten Amerikan'ın önde gelen bütün bilim insanlarının çağrısını yayınlamış. Hatta internetteki açık radyo sitesinde de koymuştuk Türkçesiyle beraber. Fakat bu, bu Nobel kazanmış olan bilim insanları. Nobel barış ödülü kazanmış olan e, bilim insanları veya işte e, şahsiyetler ha, diyeyim. Nobel barış ödülü öyle mi? Evet aralarında bir eksik var tabi Obama'nın kendisi. Aa, ya. Evet. O da barış ödülü biliyorsunuz. O da barış. Neyse o konuya da gelirsek onunla da ilgili bazı gelişmeler var. İspanya'da ve İtalya'da e, yoğun muhalefete rağmen e, parlamentolardan geçirilen ekonomik önlemler, kesintiler, kurtarma paketleri olarak adlandırılan paketler var. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resepsiyon iptali var. Her yıl 1 Ekim resepsiyonu. Ankara Başsavcılığı'nın BDP'nin ikinci olan kongresiyle ilgili soruşturma başlatması var. Cumhuriyet Halk Partisi kılıç, lideri Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki ağır eleştirileri var. Ona cevaplar da var. Ve onların hepsini de konuşabiliriz. Evet. Bugün bir saatimiz var. Bir de Çukurca saldırısının bomba malzemelerinin korucudan temin edildiğine dair bir ...haber de var. Belki ona da bakarız. İsterseniz onunla başlayalım hatta. Evet onunla başlayalım. Peki. Evet bugün İbrahim Doğan'ın... ...özel haber. Zaman gazetesinden. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde... ...8 askerin şehit edildiği... ...mayınlı saldırıdan sonra... ...teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları... ...iddiasıyla 22 kişi... ...gözaltına alınmış. Onlardan 7'si de tutuklanmış. Dünkü haber bu. Yani bugünkü gazetelerde var. Daha doğrusu, zamanda var bir tek. Bu isimler arasında yer alan isimleri verilmiyor. RT, KT, ve NÇ diye veriliyor isimleri. Bunlar saldırının yapıldığı yere 2 kilometre mesafedeki ağaç bir köyünde görev yapan korucularmış. Korucu sisteminin bazı problemler yarattığı şey oluyordu. 8 asker ve 1 korucunun öldüğü Çukurca'daki pusu da Korucular teröristlere yardım etti. Bu ortaya çıktı diyor haberde. Mayınlı tuzakta kullanılan malzemelerin sağlanmasında, temininde aktif rol oynadığı ileri sürülüyormuş. Bunlar ama şu anda iddia tabii değil mi? İddia evet. Ee, o zaman haberin manşetiyle bir e, sanki içerik arasında uyuşmazlık var gibi. Manşet çünkü direkt yargıya varmış. Evet. Çukurca saldırısının gerekir. bomba malzemeleri koruculardan diye özel haberi İbrahim Doğan imzalı ama evet bu henüz mahkemedeki bir iddia yani Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ulaştığı bilgilere göre diyor. Sorgulanan ve tutuklanan bazı korucular terör örgütünün eylemi gerçekleştirmesine zemin hazırlayacak şekilde işin içindeymiş. Bu Van Cumhuriyet başsavcının haberi yani şey... Ee, iddiası, i̇ddiası evet. 100 kiloluk C4 ve amonyum nitrat kullanılarak yapılan mayını saldırı için döşenen 3 kilometre kablonun temininde aktif olarak görev yaptıkları iddia ediliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Haberin veriliş şeklinde de okudukça bazı e, sakatlıklar çıkıyor. Hani e, aktif olarak e, görev yaptığı falan. Hani e, bir kabloyu verebilirsiniz. Verdiğiniz kişinin, sattığınız kişinin kim olduğunu bilmeyebilirsiniz. Bir sürü başka şey olabilir. Sanki orada bir e, bilinçli işbirliği varmış ve bu kanıtlanmış gibi verilmiş haber. Ama yine de önemli bir iddiadır. Evet. Ee, söyleyelim ve geçelim. İçinde bulunduğumuz durumun. Bu ölüm haberlerini herhalde daha fazla anlatmanın, detaylandırmanın bir anlamı yok. Bunları özet olarak verdik. Feci şeyler ceryan etmiş dünyanın dört bir tarafında. Teksas'taki yangınların da kontrol altına alınmasa bile biraz daha denetimli hale geldiğine dair de bazı haberler gördüm ama kesinlikle bitmiş değil ve muazzam miktarda da yangın vaziyetleri devam ediyor. Ayrıca çevreyle ilgili bir şey daha bahsetmek istiyorum ben. Ee, Arktik ölüm Döngüsü ...devam ediyor. Bu belki de günün... ...ve mevsimin en önemli haberi aslında... ...gözden kaçmasın diye... ...Climate Progress diye takip ettiğimiz bir site var. Joe Rome diye çok... ...bu işlere çok vakıf bir... ...gazeteci... ...aynı zamanda da fizikçi... ...kendisi. Ee, onun sitesi bu... ...Climate Progress ve orada... ...diyor ki ikinci senede... ...gene... Kuzey Buz Denizi'ndeki buzlardaki azalma rekor ikinci senede üst üste rekora ulaştı diyor. Bu gidişle bazı tahminlere göre daha önce yapılmış olan. Buna tamamen bilimsel veriler 2020'ye kadar bu işin yazın bütünüyle buzsuz geçmesi durumu var. Yani daha sonra zaten 2045-2050'de yazı geçin, bütünüyle buzsuzluk gibi evet. şeylerde olabileceği söyleniyor Kuzey Kutbunda özellikle daha fazla ısındığı için çok yani tahminlerin daha önce yapılan bütün gözlemleri filan sürekli olarak aşan kran rekorlar var. Bu da günün önemli. Küçük ama önemli haberlerinden biri. Yine küçük ama önemli, onu tamamlayıcı bir şey daha söyleyelim. Ee, ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir e, araştırma var. Ee, iklim değişikliği iletişimi üzerine e, Yale projesi, yani Yale Üniversitesi'nin projesi diye geçiyor bu. Ee, burada sorulan sorulardan bir tanesi e, ankete katılanlara. E, sizin bildiğinize göre e, iklim bilimcilerin yüzde kaçı küresel iklim değişikliğinin olduğunu düşünüyor şeklinde bir soru. Bir tahminde bulunayım. yüzde 98 mi? Siz tahminde bulunmadınız. Siz söylediniz. Vah görerek değil. Öyle mi? Yani evet. zaten iklim bilimcilerin yüzde 98'i e, iklim değişikliğinin olduğunu düşünüyor. Evet. Bu veri. Ha, bir soru ne? Soru sizin düşüncenize göre yüzde kaçı düşünüyor. Ankete katılanlara soruluyor. Ha, evet. Sonuçları söyleyeyim mi? Şöyle söyleyeyim. E, mesela Çay Partisi denilen oluşumda yüzde yirmi sekizi diyor. Cumhuriyetçilerde yüzde on beşi. Yani Amerika'da Cumhuriyet Partisi'ni destekleyen, ona oy verenlere... Bakalım. Pardon yanlış söyledim. Çay Partisi'ni destekleyenlerde en yüksek oran şeyde, %21, i, 21 i ile %40'ının inandığı. Cumhuriyetçilerde yine benzer şekilde bu önemli değil ama demokratlarda bile yani bu ABD'de normalde iklim konusunda nispeten daha fazla iklim bilimine değer verdiği. Varsayılan Demokrat Parti destekleyenlerde bile bu oran en fazla yüzde kırk ikiymiş. Yani bilim... Zaten öyle bir şey yok. Evet, bilim dünyasıyla evet. E, siyaset dünyası arasında bir giderek ciddi bir uçurum açılıyor anlaşılıyor. Siyaset de değil yani bu ankete katılanlar siyasi değil çoğu. E, daha çok durum şundan ibaret anlaşılan. E, bu konudaki Anladım. işte koç kardeşler de dahil olmak üzere bütün lobi çalışmaları... İşe yarıyor. Evet medyanın da durumu içler acısı hakikaten. Yani gerçek dünyayla insanların arası, gerçek insanlarla gerçek dünya arasındaki ilişkiyi koparmakta büyük bir faaliyet gösteriyor. Muazzam paralar göster harcıyor şirketler. Ya, sadece medya değil e, ama... ama medyada müthiş bir şekilde Bunun kullanıyor. çok önemli bir aracı tabii. Evet. Evet medya adına yani bu Ö önce... Özür dileyelim mi? Olur isterseniz. Türkiye'de diyelim. de pek medyanın ilgi gösterdiği söylemez değil mi? İklim konusunda mı? Ama İl... Türkiye'nin özel koşulları var. Hmm. Biliyorsunuz. Öyle deniliyor ya. Resmi olarak Türkiye'nin özel koşulları vardır. Türkiye e, iklim değişikliği konusunda Kyoto Protokolüne göre adım atmakla yükümlü ülkeler listesinde yer almasına rağmen özel koşullar... Maddesini son anda oraya sokturarak bundan e, kurtulmuştu tırnak içinde. Ya Her şey, e, biz bize benzeriz esprisi içinde yani diyor aslında. Birazdan belki bu şike konusunda e, ele almamızda fayda olabilir. Çünkü çok ilginç bir durum var. E, platini hakkında suç duyurusunda bulunuyormuş Fenerbahçe. İşte Platini onunla ilgili konuştu zaten. Şimdi bu son konuşmasının konuşması üstüne de yani Platini ile de bir savaş durumu var. Fenerbahçe UEFA Başkanı hakkında adil yargılamayı etkilediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunacakmış. Bu konuda en önemli ve doyurucu açıklamalardan bir tanesi eski futbolcu Taze milletvekili Hakan Şükür'den geldi aslında. O da Platin'in sözlerini lobicilik yapıyor diye değerlendirdi. Kimin lobisi? UEFA lobisi herhalde bilemiyorum. Yani herhalde Ya bizde şeydir ya ee, lobicilik denildiği zaman akla kötü bir şey gelir ama ne olduğu pek bilinmiyor anladığım kadarıyla. Ya yani Burada henüz ortada bir lobicilik yapılacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Yani bir şeyle ilgili yarışmıyor onun çıkarını temsil etmiyor başka bir şey söyleyebilirsiniz ama lobicilik yapıyor demek biraz havada kalmış sanki. Neyse. Evet yani İstanbul Milletvekili büyüklerimiz her şeyi daha iyi bilir. Tabii, tabii. Sözüyle tarihe geçmişti zaten. Son son güzel sözü oydu. O konularla Yakın, ben ilgilenmiyorum. Büyüklerimiz bilir sözüyle. Bu hangisi şeyle Hatip Dicle'nin Hatip Dicle, Hatip Dicle meselesi. meselesiyle ile evet. ilgili olarak Şimdi Fenerbahçe şike imasında bulunan diyor. Ya bu bu konuda dava var. İma falan yok. Bir dava var bildiğim kadarıyla Türkiye. Ya onu geçelim bence. Hani kelime kullanıma çok takılmayalım. Evet, peki UEFA başkanını eleştirdi. Lobicilik yapıyor. B65 kaybettiğimiz Avrupa Şampiyonası ev sahipliği seçiminde de aynı şekilde dava. Ha işte orada bir lobicilik şeyi falan iddiaları çıkmıştı sanki. Ama. Evet, Türk düşman diyor. Umarım süreç Fenerbahçe'nin lehine işler demiş Hakan Şükür. ve Ama beni Hakan Şükür'ün bireysel çıkışından çok daha fazla Kulüpler Birliği'nin çalışmaları ilgilendiriyor. Ama onu herhalde şey yaparız. Biraz Yarın mı? Yarın mı? Biraz da şimdi de ufacık değinmeye değer. Yarın daha etraflı da. Bu arada Bakma fırsatı bulur Yapalım ama şeyi de söyleyelim. Demin söyleyemedim ve e, kendimi kötü hissettim daha İçinde sonra. İçinde kaldı. Da diyebiliriz. E, bu hava muhalefeti, hava durumuyla ilgili bilgileri verirken e, bir yandan da şunu vermek lazım. Mesela e, BDP kongresinde duvarlarda asıl olan pankartlarla falan ilgili de e, şey açılmış. Terör örgütü propagandası evet, evet. ile ilgili bir e, Bunu soruşturma. Bunu söyledik ama. Özetle. Özetle söyledik evet, ama. Evet evet. Pankartlarla mı ilgiliyim şu? Evet yani işte bu da e, salonda açılan salonda açılan pankartlar değil. Abdullah ilgili. Öcalan posterleri. Demokratik özerklik statümüzdür reddedilemez. Özgür Kürdistan Demokratik Türkiye barışın elçisi İmralı'da askeri ve siyasi operasyonlara son pankartları. E, bile tartışma konusu olan öz savunma gücü deniyor milliyet.com.tr sitesinde. Demokrasilerin öz savunması sloganı yazılı pankartlar e, varmış. Bunlarla ilgili bir soruşturma açılması gündemdeymiş. Peki. <gülüyor> yani aslında e, hakikaten bir absürt tiyatrosu e, bütün canlılığıyla... Gündemi... Ortada varlığı kabul edilen artık e, hemen hemen tüm kesimlerce bir sorun var. Sorunun çözümü için atılması gereken adımlar var ama işte e, bir şiddet sarmalına girmiş durumda maalesef. Ve o şiddet sarmalından e, çıkma ve çıkarma konusunda sorumlu olan, en fazla sorumluluk alması gereken, sorumluluğu olan zaten böyle bir yükümlülüğü olan e, iktidar bu yükümlülüğü pek kabul etmiyor gibi gözüküyor. Alakası yok evet. Peki ara veriyoruz şimdi, devam edeceğiz açık Mundog'dan bir parça daha dinledik. Enstrümantaldi bu oasis yani vaha bir vaha çöl ortasında bir vaha çağrısı da çağrışımı da daha doğrusu yapıyordu. Altıncı bulvarın Viking'i altıncı caddenin Viking'i diye adlandırılan Mundog adlı sokakta yaşayan müzisyen Ozan. Sokakta çalıyormuş ama sokakta yaşamıyor büyük oranda en azından evi var ya. Yani. Ev var evet. Ama yani çok büyük ölçüde sokakta, sokakta geçirmiş, geçiriyor evet. hayatının büyük bölünü. Evsiz değil evet. Ben, onu da düzeltmen iyi oldu. Onun ölüm yıl dönümü 1999'da ve, ve kendi icat ettiği bazı birçok de müzik enstrümanı da varmış. Onlardan biri trimba galiba değil mi? Onu, onu da kullanıyordu herhalde burada. Bu dinlediğimiz şeyde, evet. Açık Radyo burası, Açık Gazete ve devam ediyoruz haberlerimize. Saat 8.30-8 dakika geçerken, çevreyle ilgili olarak söylenecek ilginç şeylerden bir tanesi de, e, Eylül ayı itibariyle çok büyük bir e, hareketlilik de, çevre hareketi de. Bu, 24 Eylül'de içinde olduğumuz e, ayda. Bir o var Türkiye'de ve dünyanın bütün şeyinde bir de bu Excel boru hattına karşı çok büyük bir hareketi yaratmaya ve geliştirmeye devam ediyorlar. Bu arada bazı başka tedbir alanlar da var. Bu haberi sonra saklayacaktım ama tam zamanı geldi sana bildireyim diyorum. Bir çözüm bulunmuş Neyi? batmakta olan Pasifik adası Kiribati'ye yani onlar sular altında kalacağı kesin yok olacaklar. Ama çözüm bulmuşlar. Daha doğrusu çözüm üzerinde düşünüyorlarmış. Ee, Kiribati Başkanı Anote Tong dün bir konuşma yapmış. Açıklama yapmış. Oklan'da. Yeni Zelanda'da. Pasifik Adaları Forumunda. ve Demiş ki bizim küçük yoksul adamız en yüksek yeri 2 metrenin üzerinde değil. Deniz seviyesinden. Dünyanın eylem Almasını bekliyor, eleme geç, harekete geçmesini bekliyor iklim değişikliği konusunda ama biz de şey yapacağız demiş. Tedbirimizi alıyoruz. İnsan yapımı, kul yapımı bir adaya yapacaklarmış ve oraya geçeceklermiş. Biraz petrol şeylerine, platformlarına benzer bir şekilde yerde yaşayacaklarmış. Of. Girbatide. <gülüyor> yani. Bir... Yüzen bir ada 2 milyar dolara falan mal olacakmış aslında. Biraz bilim kurgu filmlerinden evet, evet. alınmış gibi. Kendisi de söylemiş başkanın ama. Bayağı da moral bozucu. Evet yani bir dizi duvar set inşa etsek demişler önce. 1 milyar dolara geliyormuş ama fon bulamıyorlarmış falan. E, 2 milyar dolarmış diğeri. Ama ötekinin belki başka e, e, şeyleri de reklam filan da koyarlarsa üzerine reklam panoları filan belki sponsor bulunabilir yani. Göçmen filosu gibi Yüzen adada yaşayan. Evet son derece ilginç bir şey yani. Hmm. Yani fakat şey demiş yani bankim'un da demiş bunun bu yollarla kurtaramayız demiş. Birleşmiş Millet'e muhakkak emisyonları azaltmamız gerekiyor demiş. Şeyden bahsetmiş mi bilmiyorum ama... ...küresel... E, ...iklim değişikliği ile ilgili olarak... ...bu termik santral e, emisyonlarını durdurma şeyini... ...fakat... E, ...şimdi... Yani kömür yakıtlı termik santrallerin yakılması bu işi bitirecek özellikle e, kömür yakımına muhakkak surette 15-20 yıl içinde son verilmesi yeni asla bir termik santral yapılmaması konusunda bilim dünyası tam bir mutabakat halinde ama bilim dünyası yüzde 98 iken en azından yüzde evet, 98 diyelim fakat Türkiye'de de mesela Anadolu Holding'in bu çalışmalarını dün de açık yeşil programında etraflıca ele alma fırsatımız olmuştu. Şimdi ondan da bir ufak ses verelim. Gerze'deki Sinop'un Gerze'de Yeşil Gerze platformu sözcüsü Şengül Şahin'le telefon bağlantımız olmuştu dün. Aynı zamanda da avukatları Cömert Uygar Erdem'le orada Gerze'de termik santral yapımına karşı köylüler bir hayat memat mücadelesi veriyorlar. Ve Anadolu Holding, bu Anadolu Holding şey değil mi ya? Efes, sende Evet, evet. Ha, o Holding bir yandan bira, bir yandan da termik santral, termik santral imalatı yapıyor. Ve Türkiye'nin de %3'ünü finan emisyonlarının çıkaracakmış diye hesaplamıştı dün. Eğer yapılırsa. yapılırsa. Ee, evet bir de tabii şey var. Ee, burada sadece hani e, yapan şirket değil aynı zamanda şöyle bir durum var. Hani e, devletin de ortak olduğu bir şey. Çünkü orada e, acayip görüntüler var. E, gaz bombalarının atılması. E, resmen çıkan ARP'de hani evet, meydan evet. muharebesi benzeri. E, ve bunu yapan da sonuçta e, kolluk kuvvetleri dediğimiz... Evet ve yani ben artık yüzlerce yani. kişi, 800'e yakından rakamdan da bahsediyor ve çet süreci yok, zemin etüdü bile yapma, yapamamış durumda. Tamamen evet, kanunsuz oldu. ve buna rağmen e, orada yapılmasını engellemeye çalışanlar bu kanunsuz işin e, çok yüksek şiddete maruz kalıyorlar. Volkan Özen isminde 21 yaşında bir genç de tutuklanmış durumda. Şimdi hem Şengül Şahin'le hem de Cömert Uygar Erdem'le yaptığımız konuşmadan küçük bir ses derlemesine kulak verelim. Biz 6 Ağustos tarihinde şirketin yeniden sondaj çalışması yapmaya geleceği duyumunu aldığımızdan itibaren çadırımızı kurduk köye. Ve 24 saat nöbet tutmaya başladık. Önceki gün binlerce metrekare alana dağılmış olarak yani sizlere yansıyan sadece... Birkaç yüz metrekarelik bir alandı. İnanın yaşadıklarımız tüyler ürperticiydi. Sabah 8'den gece 9'a kadar muhteşem, müthiş bir direniş hikayesiydi bizimki yaşadıklarımız. Bu kadar uzun süre hem gaz bombası hem biber gazına maruz kalmamıştım. Uzun yıllardır mücadelelerin içinde tanıklık etmeme rağmen. Şirket hukuk tanımadan Yaykıl Köyü'ne şantreye kurmak istiyor. Şirketin bu tavrına kolluk kuvvetlerinin ortak olması bizi çok üzdü. Yaklaşık 300'den fazla jandarma vardı. 500'e yakın da Çevik Kuvvet vardı. Yani e, gaz bombaları bitiyor ambulanslarla, ambulansların içine yatırdıkları mühendislerle hasta getiriyoruz diye e, gaz bombası getirildi yeniden yeniden. Paramparça etmeye çalıştılar ama Artık insanlar de izinler alıp gelmeye başladı. Korkunç şeyler yaşandı o gün. Yaykıl köylüsü gerçekten çok direnişli. Ve köyüne termik santral kurulmasını şiddetle karşı. Polis ve jandarma ekiplerinin sanki bir istilaya hazırlanan ordular gibi hareket ettiğini de söylemek istiyorum bizler. Şirket burada sürekli e, propagandalar yapmaya çalışıyor. Halkı kandırmaya çalışıyor. Paket yardımları yapıyor. Evlere koli yardımları yapıyor. Ama inanın Gerze halkı köylü de bunları toplattırıp şirkete geri gönderiyor. Olayların olduğunu yani geleceklerini haber verdiklerinde köylüler hukuksal yönden tedirginlik duydukları için eğer bu tarz tehlikelerde bizleri de yanlarında görmek istiyorlar. Ben de onlara bu açıdan destek vermek için buraya geldim. Biraz da görevimi yerine getirmek için. İlk başta yani saat 2 civarında ben Gerze'ye geldiğimde işte olayların gerçekleştirdiği yere giderken oradaki polis memurları beni alana almadılar ilk başta ve burayı karıştırma gibi Sözlerle ithamlarda bulundu. Giremezsiniz içeri sizlik bir şey yok. Buran burada çatışma var sizde de koruma, koruyamayız gibisinden şeyler söyleyerek. Aralarında bazı memurlar burayı karıştırma gibi sözler söyleyerek beni olay alanından uzak tutmaya çalıştılar. Hı. Türkiye'de hukuk tarihinde birçok meslektaşım bu tarz şeylerle defalarca karşılaştı hepsinden duymuştum ama benim başıma ilk defa geldi böyle bir şey. Daha sonra orada köylerle görüştüm ve yani emniyet müdürüne burada bir sondaj çalışmasını yapabilmelerine ilişkin bir izin. Var mı elinizde diye bir soruda bulundum ve bana gidip derdim mahkemeye anlatmam gerektiğini söyledi. Sonunda izinlerin olup olmadığına dair hiçbir şey söylemeden beni kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Zaten daha sonrasında da bir çatışma ortamı oluştu ve ben kendi can güvenliğimi korumak için ona göre tedbirler almaya çalıştım. Evet, Gerze'den haberler bunlar. Sinop'un Gerze ilçesinde. Bir aydır nöbet çadırlarında devam eden bir eylem vardı ve evvelki gün başlanan polis şiddetinin ardından gene de basında pek görülemiyor. Sen rastlıyor musun medyada Yeşil Gazete ve Açık Gazete bir de Açık Yeşil programında konuşuluyor ama pek fazla e, rastlanmıyor. Dün Bir Gün gazetesinde vardı e, onun dışında da çok fazla hakikaten rastlanmadı. Evet, çok önemli bir şey aslında yani bu ve devam edecek herhalde. Öyle gözüküyor. Başka çünkü... çaresi de yok galiba köylülerinde oradaki. Evet köylüler evet. direnmeye devam edecek ama şirket de şimdilik bastırmaya kararlı ne pahasına olursa olsun gibi gözüküyor. Evet ama 6 ay beklerse ondan sonra zaten rahat eder rahat edecek çünkü olduğu gibi yeni şehircilik ve çevre bakanlığına geçecek yetkiler o zaman ÇED meseleleri filan da gündemden kalkacak kanun hükmündeki kararnameler egemen olacak ama ama ama ama şeyi de söylemekte yarar var yani bu işler o kadar önceden düşünüldüğü planlandığı ve istendiği gibi de geçmeyebiliyor yani şeyi de söyleyelim James Hansen Dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri ve kendisi aynı zamanda aktivist oldu. 70 yaşına doğru olmak zorunda kaldı e, ve o çok net olarak şeyi söylüyor. Ya dini liderlerle beraber protestocularla da konuşuyor ve biz bu düşledik bunları ama diyor canlılar alemini gelecek kuşaklar için korumak. Tıpkı 19. yüzyılda köleliğe son vermek ya da 20. yüzyılda nazizme karşı savaşmak kadar anıtsal bir önem taşıyan muazzam bir ahlaki manevi mesele diyor. Ve onun için de diyor ki yeni başkan ne yaparsa yapsın biz vazgeçmeyeceğiz. Ve şunu söylüyor ekliyor biz düşlerimiz doğrultusunda hareket bizi düşlerimiz doğrultusunda hareket etmekten alıkoyacak hiçbir yasa hiçbir yönetmelik olamaz diyor. Bu aynen kanun hükmündeki kararnameler, KHK'lar diye kısaltılıyor. Onlar için de geçerlidir diye düşünüyorum. Öte yandan tabii şey de var. İlginç bir ile ilgili, Türkiye'nin son derece ilginç bir konumlanması var dünyadaki gerçekliklerle ilgili. Bu yani... E, bu kadarını tahmin edemeyebilirdik. Büyük ölçüde başladığı zaman bu şikeyle ilgili şey. Şimdi tüpe düz şey başlamış durumda yani. Bunu ortadan kaldırmak bütün sonuçlarıyla beraber. Bu dava devam ediyor. Pek çok şüpheli de içinde. Ama? Zaten çok kulüpler tarafından atılan şike yapanın kişilerin kulüplerinden bağımsız olarak... ...cezalandırılması önerisi çok insanın aklına iyi şeyler getirmiyor açıkçası. hani Bu önerinin kendisi ilk baştan sakat ve biraz kötü kokular çıkmasına yol açıyor sanki. Ama istenen bu ve bu işte bildiğim kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da düşünülecek, bakılacak gibisinden bir cevap verilmişti geçtiğimiz günlerde. Evet, yani kulüpler birliği toplantısı yapılmış. Ardından da kulüp başkanları meclisi ziyarete gitmiş. İlk görüşmeyi de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile gerçekleştirmişler. Ya herhalde şey zannediliyor, kendilerini çok ıı, dokunulmaz konumlarını veya temsil ettikleri spor dalının artık sporlu kaldıysa çok dokunulmaz bir e, tarafı olduğunu falan düşünüyor e, bunu yapan bu teşebbüste bulunan kişiler ama yani... E, yani, Daha kolay bir şekilde onun yerine geçebilecek bir şeyler bulunabilir. E, futbol yerine eğlence bulunabilir diye tahmin ediyorum. E, Bilgisayar işte, Oyunları Federasyonu tutabilir mesela. Bir sürü şey var yani. hani e, O yüzden kulüp başkanlarının bu tavrı da biraz sanki eğer kar bile kendi, pek ileri görüşlü olduğunu söyleyemeyiz. Yani futbol disiplin talimatının 55. maddesinde değişiklik yapılması için partileri ziyaret ediyorlarmış. Cav cav ya bir zahmet şeyde de değişiklik yapsınlar cavcan. da şu dernek kapsamından çıkartılsın bu şirketler hakikaten. Ama öneri kabul edilirse şikeye karıştığı tespit edilen takımlar küme düşürülemeyecekmiş. Yani burada şike yapılması olabilir, yapılmış olabilir, olmamış da olabilir. Ama yapılmışsa da... Küme düşürülmek aksın diyorlar. Puan. O zaman düşürme. aracı yoluyla şike gibi şeyler çıkacaktır ortaya. Kulübe nasıl olsa gelmeyeceği için e, gizli kapaklı anlaşmalı. Yapabilir Risk. Ben. O riski satarak bazı e, bireysel girişimcilere bu işi e, yakalanmadan kotarabileceğini düşünen güzel bir sistem bir Alt bir pazar çıkar böylece. İyi değil mi? Fena değilsin bugün. Yaratıcı günündesin. E ben de artık bir girişimci mantığıyla düşünüyorum. Aynı zamanda mucit de çalıyoruz işte. filan. falan. Yani bir, bir alet de Tabii edebilirsin. Aldık. <gülüyor> icat edebilirsin. edebilirsin. İşte Ahmet Altan da tam da bu şikeyi de içine alan bir Türkiye tablosu. E, tekerlekli tabut başlıklı bir yazısında bugün. Tarafı Gazetesi'nde. Kalemi almış. Birkaç şey yapalım okuyalım ondan da. Babam yazarlığa çok genç yaşta başlamış. Sert de yazan bir adam diyor. Sözünü sakınmıyor. Nerede bir haksızlık görse üstüne gidiyor. Bir gün daha yaşlı bir yazar. Çetin demiş bari dört kişi bırak da tabutunu taşıyacak adam olsun. <gülüyor> Biz bu Taraf Gazetesi'ni çıkardığımızdan beri aklıma sık sık bu hikaye geliyor demiş. Geçenlerde Başar yani e, Taraf gazetesinde. E, çıkartan girişimci diyelim e, o aileden e, herhalde biz o dört kişiyi de bulamayacağız dedi bizim tabutları tekerlekli yapıp yokuştan aşağı verecekler. <gülüyor> bak bu icadı fena değil aslında icat olarak halbuki hiç öyle olmaz tabi pek çok kişi de gelir o cenaze tabutları taşımaya da ben Böyle de bir tahminde bulunabilirim. Onu hesap edememiş Başar Bey herhalde. Yani gelir gelir adamlar. Ee, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki diyor ya gerçeklerin peşine düşmekten vazgeçeceksin ya da hayırlısıyla hemen ölüp bari elde kalan birkaç kişi bizim tabutu taşısın diyeceksin. Düşünün ki bu memleketin futbol kulüplerinin yöneticileri toplanıp şikeyi cezalandıran maddeyi değiştirin diyebiliyor açıkça çıkması için de kendileri bu arada ciddi lobi yapmıştı. Evet. Bunu da söyleyelim. <gülüyor> Değil mi biz zaman? Tabii evet. Açıkça söylemeden ima ettikleri ise bu maddeyle dışarıda adam kalmayacak. Şikeyi moda deyimle içselleştirmişler. Bünyelerinin bir parçası haline getirmişler. Yaşananları yadırgama yadırgamadıkları gibi bundan sonra yaşanacaklara da engel olmayın diye biliyorlar. Belli ki futbolun ağır damarı çatlamış. Peki futbol böyle de başka alanlar daha mı iyi? Yok demiş Ahmet Altan. Bu ülkede herhangi bir iktidarın herhangi bir kırıntısına dokunmuş herkesin gerçekle, gerçek ile sorunu var. Gerçeği her talep ettiğinde cenazenden birileri daha eksiliyor. Alın şu Deniz Feneri davasını. Yani siyasetin hukuka ağır biçimde müdahale ettiğine dair çok ciddi kuşkular var. Üç savcıya görevden el çektirildi. Önce Belgede tahrifatla suçlandılar. Sonra Ergenekon savcıları da yapın yaptığı ortaya çıkınca suçlama değişti. Adalet Bakanı savcıların yetkilerini aşarak mahkemenin yasakladığı bir uygulamayı gerçekleştirmek için emir verdiğini söyledi. Ama bu emrin de belgesi ortaya çıkmadı. AKP'ye yakın medya ise olayı asla sorgulamadığı gibi bize hücum ediyor. Savcılar niye görevinden görevden alındı diye sormuyorlar. Sanıkları arama yapılacağını haber veren köstebekler kim diye sormuyorlar. O köstebekler iktidarda bulunanlardan kime yakın demiyorlar. Savcıların suçlandığı işlem 18 ay önce gerçekleştiği halde neden şimdi görevden alındılar sorusunun yanına bile yaklaşmıyorlar demiş. En hoşuma giden de diyor AKP yanlısı gazetelerden birinin benimle Doğu Perinçek'in resmini yan yana koyup Savcılar tarafla aydınlığa belge sızdırıyorlar diye haber yapması. Bu gazetenin Ergenekon, Balyoz, Lahika, Andıç davalarıyla ilgili hakkımızda böyle bir haber yaptığını hiç görmedim demiş. E böyle bu. Bazılarımız gerçeğin peşinde, bazılarımız gerçeğin işine yarayan parçasını. E peki Türk medyası böyle de Kürt medyası farklı mı diyor. PKK, Kandil bombardımanı sırasında 7 sivilin bombalandığını söyledi. Haberi sürmanşetten verdik. Genelkurmay biz o sivilleri öldürmedik diyerek resimler yayınladı. Onları da gazetenin tepesine koyduk. PKK uçaklar bombaladı diye bir video yayınladı. Onu da sayfaya kocaman yerleştirdik. Genelkurmay özel görevle uçaklara olay yerine resimlerini yeniden çektirip bize gönderdi. Orada izi yok dedi onu da yayınladık. PKK'nın da olay yerinin bir fotoğrafını çekip oraya koyması gerekiyordu. Onun yerine ne oldu? Kürt medyası bize sövmeye başladı. Öyle uzun uzun sövgü yazıları yazmak için vaktini harcayacağına bir kare resim çekip göndersene diyor. Resim olmayınca sövgü oluyor haliyle. PKK Dersim'de masum bir kadını gaddarca öldürdü. Kürt siyasetçiler sustu, dillerini yuttular. Bir albayın esir aldığı iki PKK'lıyı kurşuna dizdirdiği mahkemeye yansıdı. Türk siyasetçilerden ses çıkmadı. Böyle burası. Gerçekle dost olanının çok az bulunduğu bir memleket. O zaman da ne dürüstlük oluyor ne gazete demiş bitirirken. Anlaşılan biz ya bu gazeteyi kapatacağız ya da vakitlice şu tekerlekli tabutlardan ısmarlayacağız demiş Ahmet Altan bir mikrokozmos memleketin haline bir gönderme. Doğu'ya da bu arada çıkarma yapıyor herhalde şey. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile yaşadığı diplomatik krizin gölgesinde denmiş. Mısır, Tunus ve Libya'ya gidiyor. Erdoğan ziyaret programına Gazze'yi de alabilir. Evet tabii dış politika açısından ilginç bir şey. Bundan birkaç önce sene kadar ee... Hüsnü Mübarek mesela iktidardayken böyle bir ziyaret düşünmüyordu. Çünkü orada bir iktidar savaşı, kimin alanı, hinterlandı vesairesi tartışması vardı Mısır'la Türkiye arasında. Şimdi orada değişen dengeler böyle dış politika açısından da değerlendirmeler yol açabilir. Bir de şu var tabii hani Suriye mesela Türkiye'nin üzerinde etkisi olduğu söylediği bir ülkeydi. Pek öyle değilmiş. Son olaylar onu gösteriyor. İran aynı şekilde. Suriye'deki çıkan olaylara verdiği tepki dolayısıyla yeni bir e, Orta Doğu'da etki yaratma çabası olarak bakabiliriz buna. Mısır üzerinden başlanılan şey öyle de değerlendirilebilir en azından. Evet. Bu arada başkadır bir problem. Evet. Öyle tabii ki öyle değerlendirilebilir. E, aynı zamanda peki İran'la ilişkiler ne olacak diye de soruyorum. Çünkü radar füze kalkanı yerleştirme kararı çıktı. Valla peki iyi galiba şu anda. <gülüyor> Suriye üzerinden iyi değil. En azından Sıfır sorun artık bir süre... Olabilir. Pek sıfır değil yani. Öyle. Sıfır değil öyle diyelim. Ne e, oluyor. Bu Daha aslında çok haber var ama süreyi tükettik evet. diye bakıyorum maalesef. İzrail, bölük pörçük haberler aslında. Yani önemli olanların... Yok yok var bölük... önemli haberler de var. Neyse onu da artık yerine falan yerine Çünkü İsrail'le ilgili olarak şeyde e, hukuki boyutlarını da... E, Uluslararası Hukuk Dalı'nda Profesör Turgut Tarhanlı'yla tartışma fırsatı da bulacağız diye umuyorum. Saat dokuz buçuktan sonra şimdi ara verelim ve Cengiz Aktar'la konuşacağız. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Nereye doğru? Kıyamete. Evet öyle görünüyor hakikaten. Sivil savaş. Hı. Savaş savaş savaş. Tabii insanlar sürekli bunu duyuyor bir de. Yani hatta bizim radyo dahi değil mi? mecburen bundan bahsediyoruz. Televizyonlarda inanılmaz e, bir yani yaylım ateş halinde. Böyle taka taka taka sesler, oral çalışlar yazmışlar zaten geçen gün. Yandaki komşudan diyor. Böyle mitralyöz sesi geliyor diyor televizyondan. Devamlı. Evet. Savaş yayıncılığı yapıyor diyor ve haklı. Eh, eh, eh, Ama bir Barış e, yayıncılığı yapmayı bilmiyor çünkü. Yani yok öyle bir şey ve onun kötü bir şey olduğunu ve rating getirmeyeceğini falan zannediyor herhalde değil mi? Evet, getirmiyordu zaten. Getirmiyor. <gülüyor> Vallahi bu bütün bunların yani bu savaşseverliğin nedeni üzerine çok düşünmemiz gerekiyor herhalde. Ben bu ülkenin daha çatışma yorgunu olmadığını düşünüyorum. Eyvah. Yani aynı şekilde yani çevresel tahribat yorgunu da değildi daha. Evet, o yorulana kadar iş işten geçebiliyor. Öyle yalnız. ama öyle oluyor evet. maalesef. Yani çatışma içinde böyle yani, yani diğer insanlarla yapılan savaş içinde böyle, doğayla yapılan savaş içinde böyle çünkü bu ikisi de savaş ve aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı aynı mantıktan, aynı zihniyetten kaynaklanıyor bence. Evet. Yani zaten işte Lester Brown da şeyi yazmış. Kitabı görmedim ama onun atfı yapılıyordu. Bu konuların uzmanı Lester Brown Uçurumun kenarındaki dünya diye. Yani hepsinde peak var diyor. Yiyecekte de, toprakta da, petrolde de, suda da. Yani ondan sonra hızla aşağı inecek noktadalar artık. Ve bu da bir kusursuz fırtına. Yani doruk artık durgunluk gelecek diye. Yani felaket haberleri veriyor o da ki yabana atılmaz bir uzmandır yani. Ee eh, yani iktisadi durum da bütün bu e, olacak bitecekleri veya olmakta olanları körüklüyor tabii güzel güzel. O ateşi üflüyor sürekli değil mi? Evet evet. E, yelliyor ve oraya doğru gidiliyor herhalde. Yani dolayısıyla yani kıyamet e, öngörüsü öyle çok da Kötümser bir <gülüyor> Yok son derece gerçekçi Yani süratle iyiydi. şey yapılması halinde yani Bugün sadece bugün Okuduğumuz rakamlar inanılmazdı yani 10 milyon kişi mi ölmüş açlıktan Böyle ha. bir rakamdan bahsediyor Yılda, evet. Yılda bir yıl içinde Sadece açlıktan Şimdi normalde ya yani ortalama Birleşmiş Milletler'in verdiği verdiği rakamlar yılda ölen sayısı yani farklı ölüm nedenlerinden 160 bin 160 Yine. günde pardon günde 160 bindir. Hı. Bunun 200'e yaklaştığını okudum geçen gün de bir yerde muazzam bir rakam yani 160'tan 200'e çok büyük bir, bir artış. <Gülüyor> Bu normal bir şey değil. Ya bunun içerisinde... ...yani çevresel nedenler çok tabii. Yani onun payı çok. Ee, bir de... ...hastalıkların nedenleri... Sadece ...yani... Tabii o araştırılmıyor da. E, tabii. He. Evet. <gülüyor> ee, Valla kuzular gibi bekliyoruz. Ee, beni çok rahatsız ediyor. En azından bu ülke ve bu ülkenin... ...civarında olup bitenleri böyle... Bir... ...elimiz kolumuz bağlı ve biraz yaz rehavetinden çıkarken böyle bir kader gibi beklemek açıkçası beni çok rahatsız ediyor ve yani şu kürt meselesiyle ilgili her gün tansiyon artıyor herkes yangına körekle gidiyor körükle gidiyor ve yani ne olacak bunun sonu açıkçası bilmiyorum çünkü e, kimsenin taviz vermeye niyeti yok yani kimsenin bir farklı bir duruş göstermeye niyeti yok. E, niye diyorsun? Meclis tatilden dönünce her şey çözülecek. Her şey çözülecek. İşte Öyle olmayacağının e, emareleri geliyor. Onun için e, herkes yangında şimdiden körükle gidiyor diyorum. O yüzden e, baksana gelmeyeceğiz diyor BDP, öbürküler gelmesen gelme diyor. Günün birinde gelirsin, gelmesen de olur dedi mesela başbakan. Yani demokrasi sensiz de olur dedi. Falan. Yani e, evet çok e, yani icatçı bir, bir muazzam bir akıl tutulması bir e, ya. yaşanıyor. Bu, bu arada tabii kriz kriz sayımız da artıyor. Yani şimdi bir İran muamması var orada. Ne olduğu belli değil. E, yani o PJAK e, denilen kuruluş ve İran arasında ne oluyor ne bitiyor. Orada bir, muazzam bir muamma var. Bir takım varsayımlar e, e, yazılıyor, çiziliyor ama onun dışında ne olduğu belli değil. İran bu Suriye'ye Türkiye'nin takındığı tavır konusunda rahatsız. Yani elimizdeki en sağlam veri o ama onun dışında bunun bedelini nasıl ödetir veya ödetmeye niyetli Türkiye'ye falan. Bütün bunlar bilinmiyor. Bir. iki, Suriye sürekli kaynıyor. İran'a bir hızlı dönüş yaparsak, Leon Panetta yeni savunma bakanı Amerika'nın eli kulağındadır İran'daki ayaklanma diyor. Sana bir sorun daha orada ki son derece ee, muhtemel zira daha önce yani seçim son, Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında zaten pey bir ayaklanma olmuştu. Yeşil devrim malum İran'da. Arkası gelebilir diyor, gelir diyor, hazır diyor. Suriye dediğimiz gibi her gün 5-10 kişi ölüyor. Ee, sınıra yakın sorun bir şeyler oldu geçenlerde. Ordu yani Suriye ordu Türkiye sınırına iyice yaklaştı ordu, insan havana çıkmıştı ee, İran demişken bir de şeyden de kısaca bir cümleyle bahsetmemiz de iyi olabilir peki yani radara ev sahipliği oraya geleceğim ha, ee, oraya geleceğim tabi yani o o o bu bir paket ee... Yani orada İran'ın adı edilmiyor Lizbon kararlarında ama bütün dünya tabii sar sultan dahil orada İran'ın işaret edildiğini biliyor. bunu da eklemek lazım yani o torbaya İran'la ilgili sorunlara diyelim Türkiye'nin. E, içeride Kürt meselesi 100 yıllık bir mesele halinde. Nur topu gibi giderek böyle gelişiyor, semiriyor ee, ve şimdi e, Kıbrıs bağlantılı olarak bu İsrail ve Doğu Akdeniz diyelim bunun adına Doğu Akdeniz sorunu bir de böyle bir e, sorunumuz var artık donanma e, gidecek. E, çünkü donanmanın dışında bir şey yapması mümkün değil. Şimdi bugün biraz bunu çalım, biraz oturdum, çalıştım. Ne oluyor, ne bitiyor diye bu münhasır ekonomik bölge meselesinden söz etmek istiyorum. Bu deniz hukuku sözleşmesi. Evet, 1982'de imzalanıp 1994'te yürürlüğe girmiş olan deniz hukuku sözleşmesi. Şimdi bu tip konularda yani o sert retoriklerin dışında. Atıp tuttuktan sonra e, yapılması gereken iş, bu uluslararası sözleşmenin kurallarını uygulamak. E, bu Münhasır Ekonomik Bölge İngilizcesiyle ile Exclusive Economic Zone denilen e, kavram, bu e, adını ettiğim e, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden e, kaynaklanıyor. Çok kabaca şu demek, e, kıyıdan açığa doğru 200 mile kadar olan bölgenin deniz yatağında e, araştırma yapabiliyorsun. E, i̇şte bu balık türleri de dahil buna ama petrol ve gaz tabii e, genelde anlaşılan o. Evet, deniz yatağını ve altını da kapsıyor değil mi? Ee, münhasır ekonomik bölge bu. Şimdi münhasır ekonomik bölge tek başına tayin edilmiyor. Ee, fakat deniz hukuku sözleşmesi çerçevesinde ülkeler aralarında anlaşıyorlar ve e, ya bir ortak bölge tayin ediliyor ekskluzif ama yani ekskluzif iki ülkeye, üç ülkeye ekskluzif olabiliyor falan. Şimdi bütün bunları yapabilmek için deniz hukuku sözleşmesine taraf olman lazım. Evet, Türkiye o, taraf değil. Evet, onaylanmış. Yani parlamentosundan geçirmiş olması gerekiyor. Halbuki Türkiye Hayır. taraf olmayan. Taraf ülkele. değil. Şimdi taraf olmayınca bu münhasır ekonomik bölge konusunda laf etmesi mümkün değil. Ne yapabilir? Bir tek donanmayı yollayabilir. <gülüyor> yani o, herhalde evet. o yüzden onlar da farkında da işte ancak donanmayla hallolur bu iş. Yani böylesine tuhaf ama donanmayla nasıl hal olacak sonuçta Karasuluğu ee, değil bu e, e, münhazır ekonomik bölge donanma öyle ben diyor işte bu, bu bu işte korsanlık böyle bir şey yani <gülüyor> ha öyle çünkü bu sözleşme dahilinde bir mahkeme var deniz hukuk uluslararası mahkemesi <gülüyor> Türkiye dolayısıyla buna da taraf değil yani Türkiye'nin ihtilafı, itirazı reddi neyse ...taşıyacağı bir yer yok... ...bir merci yok... ...düşünebiliyor musunuz? İşin bahametini yani... ...böyle olunca ne oluyor? Silaha da <gülüyor> davranıyorsun. Evet. evet askeri bir... ...askeri bir... ...vizyon getirmiş olmak... ...militer sorunu... militarize etmek gibi bir şey <gülüyor> çıkıyor... ...ortaya tabii. Yani üç tane tarafı denizle... ...çevrili... Türkiye'mizin e, deniz hukuku sözleşmesi ne dahil olmadığı taraf olmadığı çıktı böylelikle ortaya iyi de oldu. Evet. Zaten ben şeyden rahatsız oldum yani anlamadım bu Panos Belitis var savunma bakanı Yunanistan'ın yeni onu ya Türkiye şu sözleşmeye taraf olsa iyi olur artık dedi geçenlerde dedim Allah Allah bu ne diyor ya yani Türkiye buna nasıl taraf olmaz? Açtım baktım yok. 162 ülke taraf tıkır tıkır işleyen bir anlaşma bu sözleşme. Ee, Kıbrıs Cumhuriyeti, Lübnan, Mısır yani orada petrol arama durumunda olan ülkelerin hepsi taraf. Artı Avrupa Birliği de taraf. Dolayısıyla el kol bağlı orada yani Türkiye açısından. Taraf olmayan ülkeleri sayıyorum. Türkiye, İsrail, Suriye. Şimdi peki burada benim bir sorum olacak. Biraz da retorik bir soru tabii de peki bu Doğu Akdeniz'de daha fazla boy gösterecek donanma falan gibisinden sözler edildi hı hı. ne yapacak dün de sorduk bunu tekrar soralım yani Oradaki gemileri falan mı durduracak Doğu Akdeniz'deki çünkü öyle bir yetkisi yok Yani işte Hiç bu gibi, münhasır ekonomik sadece bölge Sadece o bayrağı taşıyan hayır münhasır ekonomik bölge olsa bile yok zaten karasuyu olmadığı için de yani işte yani ancak petrol yapacak. aramasını durdurabilir. E, eğer milisirek öyle o yani taciz edecek. Evet, taciz edecek. Bu zamanında olmuştu. Ee, Ege'de Yunanistan'la Türkiye arasında bir, ara, bir bir arama gemisi vardı meşhur. Giderdi, gelirdi, gazetelerde hep manşetti bir ara. Neydadır. Evet, petrol. Ben e, hatırlıyorum de. şimdi. Ha. E, aynı şey orada ola, olacak. Fakat e, yani Türkiye'nin orada petrol arayacak hali olmadığı için sadece taciz edebilir yani dolayısıyla. E, Şiirliki tarafı İsrail de taraf dedi, dedin evet, biraz değil dedi şimdi önce. E, o nasıl? E, o kadar meraklı değil zaten yani bu başına bir dert daha almak niyetinde değil. Şimdi o donanmanın iki işlevi olabilir orada bizim donanmanın bir e, Gazze'ye gidecek olan e, yardım gemilerine escort, 2 bu e, Kıbrıs'ın güneyindeki ada'nın güneyindeki petrol arama ve münasır ekonomik bölgelere e, müdahale. Fakat bunun hiçbir uluslararası dayanağı olamaz yani. Hatta hadi Gazze meselesinde reddediyor ambargoyu, bloküsü Ve ona göre davranıyor ki o dahi çok zor Yani refah kapısı açık olduğu için Öbür tarafta tamamen korsanlığa giriyor yani Eğer böyle bir niyet varsa Çünkü bir sen uluslararası bir anlaşmaya, sözleşmeye taraf değilsin ee, bu işi hukuken götürecek elinde argüman yok. Bir, iki, yani münhasır bölge tanımında e, yoksun, değil mi? İki, e, hadi alelacele e, imzaladın diyelim e, anlaşmayı, e, zor bir şey değil ve onayladın. Peki tanımadığım bir ülkeyle nasıl o münhasır ekonomik bölge konusunda anlaşacaksın, konuşacaksın. Üç, işin en tuhafı şimdi o, o bölge Türkiye kıyısından 200 milden daha fazla e, uzaklıkta. E, şimdi orada yani arada ada var Türkiye kıyılarıyla. E, o bölge çünkü Kıbrıs'ın güneyinde. iki tane var zaten. Şimdi sen dünyada kimsenin tanımadığı Hiçbir kurumun ve hiçbir devletin tanımadığı ve kendi toprağında olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını orada bu çerçevede nasıl korursun? Kim sana, ha tabii Türkiye haklısınız buyurun gelin koruyun der. Bir de tabii. Yani, zırvayı yani? Evet, aynı zamanda <gülüyor> da tabii şeyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de... <gülüyor> Kendi münhasır bölgesi. Elbette. Evet. Yani, o, o, o, yani hakikaten Türkiye burada e, dış kapının mandalı bir anlamda. Şimdi böyle bir ortamda tansiyonu devamlı yükseltmek, basında bununla ilgili haberler çıkarmak... Ondan sonra işte biz tanımıyoruz o münhasır ekonomik bölgeyi falan diye bir takım... Ya niye, sen kimsin ki tanımıyorsun yani bu şeye benzer... Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki münasır ekonomik bölgeyi tanımıyorum demek gibi bir şey. İyi mi? Evet, çok. Peki bir de sevdin mi? Yakıştı mı? Gayet iyi oldu. Geri kalanını da zaten şey yani, tarafını da deli işi ya. <gülüyor> yani hangi deli işi? Ee, ne ne o? Yani biz e, oraları İsrail'e yedirmeyiz. Ya kaldı ki İsrail'in kendini korumaktan başka oralarda öyle jandarmalık yaptığı falan yok ki. Var mı? Ben mi bilmiyorum. Arada sırada gider Lübnan'da Filistin e, mülteci kamplarını bombala, bombalardı denizden değil mi? Onu da, onu da yapmıyor artık. Yapacak hali yok. Bir tek Gazze ile ilgileniyor. E, kendine göre bir e, güvenlik sorunu var orada. Aklı sıra. Onun dışında bir de kendi kıyısını koruyor o kadar. Var mı başka bir fin kattığı falan? Yani İsrail donanmasının başka ülkelere gidip böyle Akdeniz'in ortasında falan dolaştığı böyle bir şey var mı Allah aşkına? Var da biz mi duymadık yani? Yok böyle bir şey ya. Hayır, ama şeyi yapıyor sanıyorum. Ne yapıyor? Yani e, Gazze'nin e, açıklarında. hayır. yapıyor. Fazlasıyla yapıyor. Pet, 70 petron. mil yapıyor hatta tabii evet. ki. Petrol ha. E, ha, ve doğalgaz. O, o başka doğalgaz ama o e, yedi Tamam o da Türkiye'nin işi mi ama? Yani Türkiye'nin böyle bir işlevi mi var? Evet Türkiye ile ilgisi yok. Allah muhafaza yani. İsrail de İsrail'de orada ayrı bir korsan. Şimdi... İşte, i̇şte zaten söylüyorum yani o da o da taraf değil evet, e, deniz hukuku evet. sözleşmesine. Fakat bu, bu Gazze meselesine geri dönecek olursak, yani bu sorunlar yumağından söz ediyoruz. Şimdi dikkat edersen İran dedik, Suriye dedik, Kürt meselesi, şimdi bu Doğu Akdeniz falan. Burada temel bir sorun var ve Türkiye'ye giderek buraya saplanıyor. Şimdi bu Gazze'nin haklarını savunmak, iyi güzel, fevkalaze, hepimiz üzülüyoruz, savunuyoruz falan. Şimdi Türkiye gibi bir hüküm yani ülkenin e, Gazze politikası olmaz. Filistin politikası olur. Şimdi bu Filistin politikası değil giderek ve Gazze politikası haline geliyor. Çünkü diğer tarafta yani Filistin'in bütün sorunlarını ele alan bir söylem, bir e, itiraz, bir talep yok dikkat edersen. Ne onlar? Doğu Akdeniz'de her gün ev yıkıyor İsrail. Doğru mu? Do Do Doğu Kudüs'te pardon. Doğu Kudüs'te. Doğu Kudüs'te devamlı ev yıkıyor. Sürekli e, yeni e, yerleşim e, lerre e, izin veriyor ve yerleşimcilerin ve, toprağını ha? ve yerleşimcileri de üstelik silahlandırmaya e, silahlandırıyor, başladı. işgal tamam ettiği toprakları Türkiye bu konuda bir kere ağzını açmadı hükümet. Şimdi bu normal evet. değil. O zaman ne oluyor? O zaman senin politikan tamamen Gazze odaklı bir politika haline geliyor. İşte o zaman ve bütün kredibilitesi kayboluyor. Yani. Gazze'ye giderse işte aslanlar gibi kabışlar. Şimdi bütün bunları böyle alt alta koyunca tabii ortaya çok tuhaf bir tablo çıkıyor ama bir yerde de hükümetin ne yaptığına baktığımızda yani hakikaten nereye kadar gidiyor diye sorduğumuzda aslında sonuna kadar da gitmiyor dikkat edersen çünkü bunun iki tane çok taze. Ee, örneği var. Birincisi e, Gazze e, ziyareti. Gitmiyor galiba. Öyle anlaşılıyor başbakan. Gazze'ye gitmiyor. Yani vazgeçtirildi galiba. Evet, evet. Belli değil deniyor ama Yok. E, muhtemelen git gitmiyor. gitmiyor. Ondan sonra e, dolayısıyla yani ipi sonuna kadar germiyor. İki bu füze meselesi. Şimdi füze meselesinden İran rahatsız. Peki o füzeler ya dedi karşı sistem neyse işte o sonuç... Kalkanı. evet Hı. kimi korumak için Allah aşkına sonuç itibariyle? İsraili ya <gülüyor> yani o o hatırlıyor muyum yani Türkiye şu sırada İsrail'in güvenliği açısından çok önemli bir karar almış durumda füze kodu tabi. İran'da onun farkında zaten yani. Dolayısıyla bütün bu retoriğin arkasında bir bir kırmızı çizgi var ki onu hiçbir şekilde aşmıyor hükümet. Üçüncüsü de ticari ilişkiler. Gene orada millet attı tuttu işte ilişkiler kesildi şu bu falan diye yani bu işle ilgilenenler yani çok sembolik bir takım kararların dışında ilişkilerin kesilmediğini söylüyor. Başbakanın son açıklamasına göre de biraz böyle şikayetçi, şekvacı bir tavırla da işte her onları vermedi diyor mesela. Ya vardır onun bir şey. şikayet onun nedeni. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir, ya bu kriz yönetimi meselesi kolay bir şey değil. Fakat sıfır sorundan yani çok soruna doğru hızla ilerliyor Tabii Türkiye. Burada diğer sorunlardan hiç bahsetmiyoruz tabi yani Yunanistan, işte Avrupa Birliği bombası başına tüm bunlar orada duruyor tabi da beklemede hepsi. Zaten bu Doğu Akdeniz'deki donanma baş gösterecek falan daha fazla yer alacak şeyi ne Stefanfülden de bir tepki geldi. Genişlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi. Çünkü e, sadece İsrail değil e, Kıbrıs'la ilişkinde bir algı oluştu. Eşte e tabii işte bu anlattığımız konu. Yani evet. Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde Münasür Ekonomik Bölge ve e, zaten hem Yunanistan hem e, Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'nin bu konuda e, hukuken çok zayıf olduğunu uluslararası zeminde çok zayıf olduğunu bildikleri için bir hafta on gündür yaylım ateş halinde beyan veriyorlar. Hodri meydan diyorlar yani. Hadi bakalım buyurun gelin bakalım. Ne olacak sonunda? Yani olacak iş değil yani. Hakikaten deli işi dediğim o. Yani hiçbir tutan şey yok. Dayanağı yok. Uluslararası anlamda. Ne Yani Kıbrıs eğer işgalse ki uluslararası camia bunu öyle e, sayıyor. Öyle addediyor. Kuzeyden bahsediyorum. Evet. Yani işgal ettiğim bir toprağın denizini savunuyorsun şimdi. <gülüyor> tamam mı? Evet, biraz ipin ucu, yani kontrolden. E Gaze meselesiyle de benziyor işte İsrail'in gazı. evet hiç bir farkı yok. Evet. Aynen öyle. Birisi çıkar, çıkar der işte bak. Gaze bir... meselesi. Evet. Ben de şimdi aklıma gelmiştim. Evet. Mahir dile getirdi. Yani bunu da söylemek lazım yani. Elbette. Bu, bu Mahir'de zaten bir, bir bir hainlik var yani bu. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet Peki ne yapalım böyle işte gidişat ama şimdi bir şizofreni bir evde yani Türkiye yani hükümetten ve Türkiye'nin attığı adımlardan bahsederken şizofrenik yani tamamen aksi tersi bütün bu yapılanların <gülüyor> aksine atılan adımları da onlardan da söz etmek gerekiyor bu 1936 beyannamesi ve vakıf malları. Evet. Yani o, konuştuk tabii onu radyoda daha önce ama e, bu da bir tuhaf bir, bir, bir karar aslında. Yani bunun bir deşince arkasından e, e, kötü kokular gelmiyor değil. Çünkü çığ gibi geliyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, iade tazminat kararları. Onu, onun önünü kesen. E, onu kesme kesme evet tabii. Kesme bir yani. nebze kesti. Ama yani her şeye rağmen ayrıca bir de son derece eksik tabii. Yani daha hiçbir şey Türkiye'de bir seferde yapmak mümkün olmadığı için daha bir dolu eksiği var. Geçen haftaki Radikal 2'de baskın oran bütün bu eksikleri Tek tek gayet açık bir dille anlattığı meraklı olan... Yani evet, önemli konu, bir şeydi. ilgilenenler evet. Yani, bu haftaki Agosta'da da evet. aynıları çıkacak ayrıntılarıyla. Yani neresi eksik ama ama her ne olursa olsun çok önemli bir adımdı. Kaldı ki e, hükümet bu konuda 2002'den beri adım atıyor biliyorsun. Üç kere değişti Vakıflar Kanunu 2002'de, 3'te ve 2008'de. ...2007'de... ...tabii yetmedi bu değişikliklerin hiçbiri... ...şimdiki de yetersiz. Niye böyle parsiyel yapıyorlar? E öyle parsel... Türkiye'de hangi iş bir seferde yapılıyor Ömer Madra? Allah aşkına... ...var mı yani bir seferde yapılmış... ...doğru bir iş var mı ya? Yani... <gülüyor> işte beceri böyle bir şey yani... ...teknik beceri falan aynı zamanda... ...bu sadece siyasi iradeyle... ...açıklanabilecek bir şey de değil. Eee... Neyse o siyasi iradeye geri dönecek olursak yani hükümet 2002'de ben bunu Avrupa Birliği'nin e, talebi falan da diyemiyorum. Yani o istese yapmazdı. Yani ilk bu konuya el atan hükümet bu hükümetti. yani Çünkü sonunda sonuçta e, sırtında yumurta küfesi olmayan bir hükümet AK Parti hükümeti bu konularda en azından. Çünkü bütün bu tasarrufların e, sahibi... Cumhuriyet Halk Partisi'dir yani sonuç. eski Cumhuriyet Halk Partisi tek parti dönemidir yani. ve ondan sonra Türkiye'deki gayrimüslim karşıtı hatta düşmanı zihniyettir şimdi bu AK Parti'de yok veya diğerlerinde olduğu kadar yok diyelim en azından ve oradan iş iş çıkıyor yani sorun çözülüyor bu, bu bence çok önemli her şeye rağmen yani işin içinde bir pragmatizm, bir e, kurnazlık var tabii e, ama e, gene de bir e, irade var. Zaten e, gayrimüslimler e, çok memnun yani dua atılan adımdan, yani, topyekun. Yani bunun aksini e, söyleyen, buna tukaka diyen yok. E, olamaz da tabii. tabii. Herhalde zaten bu çok muazzam uzun ağır bir mağduriyetin bir nebze giderilmesine yönelik bir şey de diye bakıla, bakılmalıdır. Elbette diye. canım. Evet. Tabii tabii tabii. Yani 2002'de yani bütün bu yapılan işler, değişiklikler yani Türkiye'de her anlamda <gülüyor> hafıza geri geliyor ve bu hafızayı geri getiren sonuç itibariyle AK Parti hükümeti yani bunda Sezer naklı da Sezer'e verelim. Yani en azından bu ortamı sağlayan, geri getiren değil tabii. Evet. Bu ...ortamı sağlayan, bu ortama müdahale etmeyen hükümet. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. doldu mu bilmiyorum. Doldu, evet. Gündemden. Pekala. Hayırlı günler. Olur, görüşmek üzere, teşekkür ederiz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar açık kastı We're gonna make it Patty Klein'dan dinlediğimiz Love Sick Blues'du bu. Aşk kırgınlığının şarkılarından biri. Patty Klein aslında Virginia Patterson Hensley 1932'de bugün doğmuş. Country dalının çok önemli müzisyenlerinden, şarkıcılarından biri ve aynı zamanda da Nashville Sound diye adlandırılan pop müzikle de kaynaşan bitişen bir bölümünün de Ünlü temsilcilerinden biri çok genç yaşta 30 yaşında 1963'te uçak kazasında daha kariyerinin en önemli basamaklarını tırmanırken Ölüp gitmişti çok 20. yüzyılın en önemli şarkıcılarından biri sayılıyor hakkında da çok ilginç bir filmde yapılmıştı diye hatırlıyorum Felsiklain'e bir günaydın dedik. Dur bu iyi bekliyoruz ama arada size bir parça daha çalacağız. Şimdi Electric Light Orchestra'ya kulak veriyoruz. Bring Me Down, Electric Light Orchestra ya da daha iyi bilinen kısaltılmış adıyla E.L.O'dan dinlediğimiz bir parçaydı. O grubunda Kelly Graukat, grubun basçısı, bas gitaristi, onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça 1945'te, bugün doğmuş ve 2009'da da kaybetmiş olduğumuz bir müzisyendi, onun için çaldık. Bu arada... Konuğumuzu beklerken bizde henüz gelmedi. Bir iki elimizdeki haberlerden okumaya devam edebiliriz herhalde. Edelim. Elimizdeki haberlerden bir tanesi önemli bir haber bence. Amerika'da bu artan ayaklanmaları, diriliş hareketlerini görüyoruz. Şimdi yeni bir hareket daha olacak. Aslında bir söyler bunun organizasyonu duyurusu devam ediyordu. E, dünya açısından da önem taşıyor. Çünkü dünyanın merkezinde, Wall Street'te e, Aa, olacak. 17 Eylül tarihinde. 17 Eylül'de. Ben onu vermiştik ama çok kısa vermiştik. Evet. E, çok önemli bir şey. E, şimdi biraz hızlanmış o. E, buna hatta adbusters.org sitesinde Amerika'nın tahrir momenti veya tahrir anı e, olarak adlandırmışlar. E, 20 bin civarında gösterici, protestocu, eylemci şey yapacakmış Wall Street'in ortasında bir çadır şehir kurmayı planlıyormuş. E, bakalım bu da nasıl ilerleyecek, nereye gidecek? Son derece renkli olacaktır. Evet, evet. Bir vatandaş, bir dolar bir e, oy diye de <gülüyor> ilginç bir sloganları var aslında şeyi de istiyorlar. Evet yani zenginlerin e, oylarının özellikle finans sektörünün, bankacıların ve onların CEO'larının oylarının çok daha ağır bastığını ima eden hatta açıkça söyleyen ima etmenin çok ötesini. Seçimlerde de zaten işte bu, bu seçim çalışmalarına katılmasını istemiyorlar. Ardını karşılamasını istemiyorlar. Evet. Evet be, be, şu anda konumuzda geldi. Bu Günaydın Turgut Hoş Günaydın. Geldin. Günaydın Evet dört gözle bekliyorduk <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandık biraz Evet Şey Bugün Cengiz Aktar'la da Aslında birazcık konuşma evet. fırsatı bulduk Bu Giderek gerginleşen de bir durum var Bunun hukuki boyutlarını Birazcık senle de, de vurgulayalım diye. Türkiye ile Tabii. İsrail arasında Özellikle de bu Cengiz Aktar'ın da bugün sözünü etti. Münhasır ekonomik bölge meselesi var ama ben şeyi de bilmiyordum doğrusu. Türkiye deniz hukukuna taraf olmadığını biliyordum. Türkiye'nin evet. deniz hukuku sözleşmesini ama İsrail'de taraf değilmiş. İki korsan değil. değil. değil. Ee, münhasır ekonomik bölge belki burada e, yani doğrudan bu sorunla bağlantılı bir konu değil. Bu değil. bir yan bir konu. Münhasır ekonomik bölge bu 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ortaya koyduğu bir yetki alanı ve Türkiye her ne kadar bu sözleşmeye taraf olmasa da münhasır ekonomik bölge yetkilerini tanıyan bir ülke. Daha seyler 80'li yıllardan beri mesela Karadeniz'de ilk kez münhasır ekonomik bölge ilan etmişti. Diğer bazı yerlerde bu Akdeniz'de söz konusu. O bakımdan yani kavramın o yönü itibariyle böyle bir, Türkiye'nin konumu var ama sanıyorum burada sıcak mesele herhalde nasıl geleceğini bilmesek bile bu özellikle Mavi Marmara meselesi nedeniyle ve bunun ablukayla bağlantılı yönleri itibariyle Türkiye'nin işte genel kurulu üzerinden Uluslararası Adalet Divanı'na e, o İsrail'in görüşünü almak üzere bir istişari mütalaa bir danışma görüşünü almak üzere bir e, diplomatik süreci başlatacak olması bu konuda bildiğim kadarıyla henüz bir adım atılmış değil. Değil evet. De, peki bu danışma görüşü olacak değil mi? Yani normal Et tabii tabii. Çünkü dava etmek dava ya yani Türkiye davacı İsrail davalı pozisyonunda bir yargı yolu olmayacaktır. Çünkü bunun için İsrail'in tabii her şeyden önce bu yargı yetkisini kabul etmesi bu, lazım. Bu bu, bu, bu bağlamda, yani, evet. E, bunların e, bir, e, yani daha önceden e, peşinen e, divanın yargı yetkisini tanıyan devletlerde değil, Türkiye'de şeyde, İsrail'de, yani bu beş yılda bir yenilenir, işte 36. statünün 36. maddesi çerçevesinde ve divanın karşılıklılık esasına bağlı olarak herhangi bir uluslararası hukuka ilişkin davada, şey uyuşmazlıkta ee, karşı tarafta bu yetkiyi tanımışsa Türkiye diyelim ee, onun yetkisini tanımış varsayılır. sayılır ee, kaydına bağlı bir yetki tanımadı Türkiye 70 yılına kadar bunu tanımıştı 70-71'e kadar beşer yıllık dönemlerle peşine ha Peşin, uzatarak önceden, evet. daha kurulduğunda bir fakat ondan itibaren kesti onun için vakan bazında bakmak gerekecek Vaka bazında bakıldığı zaman da ne İsrail'in ne Türkiye'nin Divana bu vakayla ilgili bir yargı yetkisi tanımadıklarını dolayısıyla görüyoruz. Ancak bir kompromiyle gidebilirler tabii eğer uygun bulurlarsa ama böyle bir sinyal de yok, yok. her iki tarafta. O zaman anladığım kadarıyla geçen haftaki Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından, Türkiye Dışişleri Davutoğlu'nun açıklamasından o beş madde içerisinde genel kurul üzerinden Uluslararası Adalet Divanı'na başvurup Gazze ablukasının hukuka uygunluğunu sınamak, sormak ve bir görüş almak biçiminde bir yol deneneceği deklare edildi. Bu nedir derseniz, bunu sen biliyorsundur evet. tabii de yeah. e, e, <gülüyor> <artık Gerilerde gülüyor> Uluslararası böyle. hukukçu olarak mazinde ne kadar <gülüyor> <gülüyor> yani devletler uluslararası Lahey adalet divanı önünde yani Birleşmiş Milletler yargı organı olan Lahey adalet divanı önünde ya demin söylediğim gibi davacı davalı olarak yer alabiliyorlar yani bir vaka bu şekilde divan önüne gelebiliyor veya da Birleşmiş Milletler'in temel organları işte genel kurul gibi, güvenlik konseyi gibi organların ya da uzmanlık kurumları işte Dünya Sağlık Örgütü veyahut ne bileyim işte Uluslararası Telekomünikasyon Birliği falan gibi örgütlerin e, uluslararası adalet divanından e, bir görüş hukuki istiyorlar. görüş istemesi bir mütalaa talebi biçimde gerçekleşiyor evet. ancak Genel Kurulum ve Güvenlik Konseyinin genel olarak bir yetkisi var her hukuki sorunda bu talepte bulunabilir ama diğer müesseseler, Birleşmiş Milletler, İhtisas müesseseler ancak kendi, kendi alanlarındaki alanlarında, konuları. Onla ilgili mesela 90'larda çok ilginç barış hareketi barış hareketi özellikle Yeni Zelanda Avustralya barış hareketi bu Fransa'nın nükleer denemelerine karşı çok ciddi mücadele veren Rainbow Warrior o, olayları evet. vesaire Greenpeace'in de dahil oldu hatırlarsanız onlar Dünya Sağlık Örgütü içinde muazzam bir lobi yürütmüşlerdi ve 95 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nden bir karar çıktı. Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir istişari mütalaa talebinde bulunmak üzere konu nükleer silahlar uluslararası hukuka uygun mudur değil midir meselesiydi. Sonuç pek barış hareketini belki tatmin etmeyen bir sonuç oldu ama hani kullanılmasına ilişkin bir örnek olarak da bunu söylemek mümkün. Fakat genel kurul tabi. Türkiye'de. Genel temsil organı yani 191-192 sanıyorum son üye sayısı. Birleşiyor. Güney Sudan'la beraber 192 oldu. 192 da. oldu. 192 üyenin işte yarısından çoğunun bu yönde bir oy kullanmasına imkan verebilecek bir diplomatik sonucu elde etmek lazım. Oradaki görüş şeylerde, lobby lobi veya işte lazım. Evet. diplomatik temaslarda tahmin ediyorum. Türkiye herhalde buna yönelecek gibi görünüyor tabii Ama biraz davacı davalı olarak gitmekten se evet mütila alınması evet yönelik. çünkü o Diyar yol kurumu. kapalı yani evet. İsrail'in rızası olmadığı sürece o kanaldan gitmek evet. pek mümkün gibi görünmüyor ee, fakat buradan tabii Genel Kurul bu defa Uluslararası Adalet Divanı'na böyle bir soru yani ablukanın nasıl sorunun şekilleneceğini bilmemekle birlikte herhalde abluka odaklı bir iş olacağı anlaşılıyor ee, soracak da şimdi burada tabii fark var. Mahkeme bu konuya ilişkin diyelim ki bu süreç gerçekleşti ve mahkemenin önüne geldi top. Görüşünü açıklayacak şu ya da bu yönde. E, o görüş tabii ki bir mahkemenin görüşü. Hukuki bir görüş bu. Bu bir siyasi görüş değil. E, dolayısıyla hukuki bir görüş ama bir mahkeme kararı da değil. Bir judgment değil. Bağlayıcı Advisory şey opinion evet. denilen. Yani diğer davalı davacı ilişkisinde ortaya koyulan görüşler... Bütün yargı organlarının dünya üzerinde olduğu gibi bir hükümdür yani bir yargısal hükümdür, bir mahkeme kararıdır, uyulması zorunludur. Ama advisory opinion yani istişari mütalaa ya da işte danışma görüşü dediğimiz kanaldan elde edilen görüş hukuki bir görüştür, hukuki ağırlığı vardır. Bir konunun hukuki çerçevesinin ne olduğunu ortaya koyar ve çok güçlü bir argümandır tabi. O tezleri savunanlar yönünden veya karşı tezleri savunanlar bakımından ama bir mahkeme kararı hükmünde de değildir. Evet yani İsrail'e şunu yapmak evet, zorundasın evet. diyemez. Diyemez işin hukuki resmini ortaya koyan bir sonuç ama tabii bu Türkiye lehine çıkarsa Türkiye'nin eli uluslararası arenada güçlenmiş Güçlenir. sayılır ama İsrail'e de mail, İsrail'in tezlerine mail eden bir sonuç da çıktığı zaman o zaman da tabii bunun sonuçları itibari Türkiye'nin eli de zayıflamış anlamına da gelebilir. Hı hı. Dolayısıyla bunu da tabii dikkate almak gerekir. Peki burada e, Birleşmiş Milletler'in raporunu bir öncül olarak kabul edebilir miyiz? E, yok, hayır, edemeyiz. O çünkü raportörlerin e, kendilerine yetki verilen işte bu hı hı. konuda. Raporörlerin ortaya koymuş olduğu kişisel görüşlerinden ibarettir. Tabii ki devletler onların atanmasında da belli bir rol oynadılar ama sonuçta bu bir Birleşmiş Milletler yargı organı görüşü değil. Yani böyle bir hukuki ağırlığı olan bir görüş değil. Hukuki ağırlığı bence bundan daha fazla olan bir görüş geçen yıl ortaya konulmuştu. Uluslararası İnsan Hakları Konseyi'nin, evet, Birleşmiş evet, Milletler'in evet. bir diğer organıdır biliyorsunuz. Eski İnsan Hakları Komisyonu yerine artık İnsan Hakları Konseyi adını aldı. Human Rights Council. Onun belirlediği 3 hukukçunun ortaya koyduğu bir görüş var insan hakları perspektifinden. O bence önemlidir. Yani ve önemlidir derken tabii bir uluslararası adalet divanı kıvamında ağırlığında önemli denemez ama Palmer raporuna göre daha kıymeti harbiyesi hmm. yüksek işin hukuki cephesinin ortaya konulması bakımından. Bence bu, Goldstone. E, e, hayır, e, bir Trinidadlı, bir e, sanıyorum Bangladeşli, bir e, üye daha vardı. Hmm. Onların ortaya koymuş olduğu görüşü kastediyorum. Bu Goldstone raporundan farklı yani. Farklı olarak evet, evet. evet. Bu şeyle ilgili Mavi Marmara ile Mavi Marmara ile ilgili Mavi Marmara müdahalesinin e, uluslararası hukuka uygunluğuna ilişkin bir insan hakları konseyi raporudur ki geçen 2010 eylül ayı sonlarında da şeyde insan hakları konseyinde kabul edildi. Kabul edildi. Buna, neden bunun üzerine bir tane daha böyle bir Palmer raporuna ihtiyaç duydular peki? Biraz tabii bunu İsrail taraflı buldu, kabul etmedi. Yeniden bir heyet teşkil edilsin ve bir rapor kaleme alınsın, taraf tarafların temsili edilebildiği bir heyet olsun istendi. Yani hem İsrail hem Türkiye'nin ve tarafsız... Üyelerin bulunduğu bir heyet. Onun üzerine işte bu Palmer e, Komisyonu neyse heyeti oluşturuldu ve bildiğimiz süreç genişledi, ilerledi. Burada aslında bence dikkat edilmesi gereken başka bir e, pratik var. E, Uluslararası Adalet Divanı açısından. Uluslararası Adalet Divanı bu danışma görüşü dediğimiz yani Birleşmiş Milletler organlarının kendisine hukuki bir mütalaa talebinde bulunduğu e, pratiği işte 40lardan bu yana 30'a yakın defa, Uyguladı yani 30'a yakın defa önüne bu tür evet. talepler geldi bunlardan 2004'te sonuçlanan bir tanesi hatırlayacaksınızdır e, İsrail'in bu duvar inşası politikasının evet. hukuka uygunluğuydu. Yani hukuka uygun. uygun değil dedi. Ve evet değil dedi. Değil dedi ve çok zehir zemberek. Hatta duvarın bazı bölümlerini kısmen tekrar yapma gibi bir şey Tabi tabi başlık şu. Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory. Yani hukuki sonuçları. Ee, bir duvar inşasını tabii İsrail burada duvar terimini dahi kabul etmiyor barrier diyorlar evet, yani. bir çit gibi bir, bir çit bir... falan hani mania falan ama evet. <gülüyor> mania hani uzun atlamaya elverişli bir mania değil şimdi bu bunu çok ağır bir e, nitelemeyle karşılık bulustu adalet divanı Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının ihlalidir dedi. Bu çok ağır bir tespittir evet. hukuken yani self determination hakkının ihlalidir diye bir tespiti var mahkemenin. Bu tabii doğrudan bugünkü abluka meselesiyle sınırlı bir mütalaa değil ama ona çok paralel bir konuda ortaya konulmuş bir hukuki görüş. Dolayısıyla eğer mahkemenin önüne böyle bir ablukanın hukuka uygunluğu meselesi Gazze ile ilgili e, geldiği takdirde mahkemenin tabii önceki pratiğini göz ardıda da etmemesi gereken bir hmm. yoruma etmesi beklenebilir bence burada. Ama tabii bu, bunlar farklı hukuki konular. Yani e, duvar meselesi duvar meselesidir. Duvar inşası meselesidir. Fakat genel abluka meselesi duvara göre tabii daha farklı bir e, hukuki tartışma gerektirebilir ama arada büyük de bir paralellik var. Dolayısıyla bunu Ayrıca dikkate almak öbür, lazım. Öbür raporda yani Ablukayla ilgili şey Mavi Marmara ile ilgili raporda bunun doğrulayan nitelikler taşıyor. Evet şüphesiz. Bir önceki evet. Şüphesiz. Bir de tabi duvar meselesi her ne kadar o da yine bu karara göre işte kanunsuz olsa da işte İsrail'in şöyle bir şey söyleme işte hani kendi toprağı üzerine yapıyor falan gibisinden iddialarla öne çıkma hakkı vardı ama şimdi Gazze ablukasında bir de abluka altına alınan yer gene Birleşmiş Milletler tarafından işgal altında olarak. Tabii tabii. İhsai toprağı tabii. değil. Böyle bir fark da var. Tabii. Tabii. Ve çok önemli bir hukuki statü. İşgal çok, altındaki çok, toprak statüsü kategori tabii yani. Üstelik tabii burada başka bir konu daha var. Yani e, bu ablukanın e, işgal altındaki topraklar ve kara ülkesinde uygulanmasının dışında Açık deniz alanında uygulanması da bir başka hukuki sorundur hmm. burada tabii. Çok önemli bir hukuki sorundur. Ha, biraz da onu da soracaktım. Yani şöyle bir soru var. Şimdi bu kara suları nedir? Nereye kadar yetkilidir bu? Ablukayı diyelim ki işgalci... E, devlete böyle bir imkanda veriyor işte abluka Çok ötesinde karasulardın tabi. Evet, bu, bu yani 12 o... denizmelidir maksimum karasuları genişliği. Bugününde hukukunda uluslararası hukukunda yani genel kabul edilen tabii, 12 mil, 12 mil. falan yapılmış. Bu tamamen açık deniz. 72 mil falan zannediyorum şey yani. hatırladığım kadarıyla. Yani kara sınırından itibaren 72 mil tam açık deniz. Yani İsrail'in orada işte o barış anlaşmaları çerçevesinde öngördüğümüz bir 20 deniz millik kontrol bölgesi var. Bu onun çok ötesinde. Yani balıkçılığı kontrol ediyor vesaire falan filan. Ama e, bu 72 deniz mili. Yani, onun yani da çok tamamen, tamamen açık sularda tamamen açık deniz, açık deniz ve her devletin yani, aynı derecede serbest yani. yani bir sefer etmesi gerektiğini. E, yani. Benim bildiğim kadarıyla hatırladığım benim de yine eski e, zamanlardan e, sadece o Geminin taşıdığı bayrağın ülkesi müdahalede bulunabiliyor. Evet, şeyler de bulunabilir. Yani başka bayrak taşıyan, yani devlet yetkisi taşıyan gemiler de açık denizde istisnai bir yetki olarak başka bayrak taşıyan gemileri ziyaret hakkı, right to visit denen bir ziyaret hakkı çerçevesinde durdurup gemiye çıkıp belli bir denetim icra etme buna bir tür... İşte kolluk yetkisi diyoruz. Yani evet. kamusal alanda bir devletlerce icra edilen çünkü böyle bir başka otorite yok. Hı. Devletler bu kolluk yetkisini deniz kamu düzenini sağlamak üzere icra ediyorlar. Ama bunun ıı, yanımda deniz hukuku sözleşmesini getirdim şu sırada yürürlükte olan. Bunun 110. maddesinde bu yetkinin kapsamı sınırlandırılmıştır. Mesela deniz haydutluğu piracy evet. hı hı. nedeniyle. Bunu hani var mı yok mu böyle evet, bir. Şey. Evet. Veyahut köle ticareti. Ama var mı yok mu? Veyahut e, yasa dışı işte radyo ya televizyon yayıncılığı, muhaberat, yani komünikasyon teknolojisi kullanarak bir ülkeye yayın yapıyorsunuz falan buna yönelik. Veyahut e, herhangi bir e, milliyeti olmayan bir gemi şüphesi. Yani bayrağı yok, bayraksız falan bunlar çünkü şüphe uyandıran Hı. durumlardır. Ya da e, belli bir bayrağı varmış gibi görünmekle birlikte aslında kendi bayrağını taşıdığı şüphesi olan bir gemiye müdahale. Şimdi bu, bunun dışında bir yetki tanınmış değil. Açık denizlerde evet. devletlere farklı bir bayrak taşıyan gemiye müdahale konusunda. Bunu yaptığınızda bütün bu şüpheleriniz... Fos çıktığı takdirde de tazminat ödemeniz gerekiyor. Bir hasara yol açmışsanız bunun tazminatını ödemeniz gerekiyor. Ve hukuken sorumlu oluyorsunuz. Yani bu bedeli olan bir hak. Hak Kesinlikle, ama bedeli var, olan. Tabii evet. tabii. Yani e, diyelim ki köle ticaretini ele geçirdiniz. O zaman da hukuka uygun olarak adamları başlarından vurmayıp e, bunları adalete teslim edebilecek bir mekanizma içerisinde. Faaliyette bulunmanız gerekiyor. İşte Somali açıklarında falan evet. bu mesela çok daha Birleşmiş Milletler gözetiminde bir yetki olarak kullanılıyor ama bu devletlere de bireysel olarak tanınmış bir yetkidir. Fakat burada bunların hangisine bağlı bir yetkiyi İsrail'in kullandığını sorduğumuzda tabii hiçbir cevap alamıyoruz. Kaldı ki şimdi Türkiye'nin burada hem tazminat hem de bir özür beklemesinin çok da makul ve meşru bir talep olduğunu ben düşünüyorum. Burada bir bir yaşam hakkı ihlali vardır. Ciddi hı hı. bir yaşam hakkı ihlali vardır. Yani bu sayıda ölüm, hatta bu müdahelenin ağırlığını, kalibresini okurken insanlığa karşı suç konumuna bile götürebilir. Dokuz kişinin belden yakın yukarı, mesafede. yakın mesafede ve belden yukarı. Üstelik sivil bunlar. Hı. Yani diyecekler ki direndi. edirenir tabii. Yani direnebilir. Elinde yalın silah e, makinalı tüfeklerle gemiye indirin in, bir şey paraşütçüler şeylerle komandolar. Bin, komandolar indirildiğiniz zaman buna karşı direnebilirler de. Yani ne, direndiğinizde nedir? işte sopa bilmem ne falan filan. Yani böyle bir tam teçhizatlı böyle pür teçhizatlı bir... İndirme birliğine karşı, bir SAT birliğine karşı nasıl kendini savunabilir falan. Bunların zaten aslında çıkmadı, yer almadı. İsrail'in ilk de öyle ciddi bir şeyler konulmadı ortaya. İsrail gemiyi müsaade ettikten sonra ki o müsaadele de mesela hukuken tazmini gerektiren bir hususun, Oradaki bütün mal, mülk vesaire her şeye el koydular. Bir de mağduriyeti arttırıcı, mesela hak arama yollarına başvurmayı geciktirici ve engelleyici bir politika uyguladı İsrail. İsrail ülkesine bütün o insanları getirdikten sonra artık orada tamamen kendi yetkisi dahilindeydi. Hak yollarına, konsolosluklarına başvurmayı e, imkanlarını sağlamak açısından yükümlülüğü vardı. E şimdi bu durumda tabii e, hakikaten burada ciddi bir boşluk e, doğmuş durumda. Abluka'nın işte terör eylemlerine, intihar bombacılarına karşı uygulamadaki e, işlevi, bu açık deniz alanında söz konusu olan bir işlev değil aslında. Evet. Onun için bir orantılılık yok. Yani ha Siz diyebilirsiniz ki mesela yerleşim alanlarının yanında işte belki orada duvar meselesiyle biraz daha bir nüans çıkabiliyor ortaya. Hı -hı. Farklı değerlendirirken duvarı meşru kılmak için söylemiyorum ama evet. yani orada belki işte güvenlik kontrolü yapabilirsiniz. Yani bunu yapma hakkınız var tabii ki. Kendi ülke yetki alanlarınız içerisinde ama açık denizin bu alanında Böyle bir tedbiri bu ölçüde şiddetle uygulamanın ne gibi bir e, haklı, ölçülü e, gerekçesi olabilir, olabilir çok, çok tartışılır. Yani sonuç olarak Turgut peki şey, e, şimdi Türkiye'nin başvurusu e, ne gibi bir sonuç verebilir, spekülasyon olacak şimdi ama <gülüyor> yani medyada çok ciddi yankılanmaları oluyor işte hükümeti destekleyen şeyde büyük bir kahramanlık gibi evet. bir mücadele gibi gösteriliyor bazı medya organları. Yani 50-50 ee, %50 %50 bakmak lazım. Çünkü divanın görüşü her ne kadar duvarla ilgili olarak e, de belirttiğim gibi paralellikler kurmaya müsait bir görüş ilgili, abluka ile ilgili ablukanın uygulanma biçimiyle ilgili olarak 2004 yılında ortaya konulmuştu. Ama e, bu tabi bu vakada mutlaka İsrail aleyhine sonuçlanacak gibi bir peşin hüküm içinde düşünülemez. Dolayısıyla ikisinde düşünmek lazım. Yani çok Türkiye tezlerine mail etmeyecek bir sonuç ile Türkiye'yi elini güçlendirecek yönde bir pozisyona yöneltecek bir sonuç arasındaki. Farklı politika hesaplarını dikkate almak lazım herhalde bu evet, Bir de e, Türkiye'den, e, Türkiye'nin bağlantısından tamamen bağımsız olarak bu, bunun şeye bir faydası olabilir mi? Bir gerçekliğin ortaya çıkmasına yani hem uluslararası sularda hiç kimsenin yetkisi olmayan bir yerde hem aşırı güç kullanarak hatta evet. senin de biraz önce söylediğin gibi insanlığa karşı suç teşkil edebilecek ağırlıkta bir müdahale. Ondan sonra da gemiyi çektikten sonra kendi limanlarında da ayrı bir evet. aykırılık kendi işgal altındaki yani kendi ülkesinde de yapmaması gereken şeyle. Evet. Bütün bunlar İsrail'in aslında tam anlamıyla bir bir çeşit hukuk dışı devlet görüntüsü e, e, bunu ve Çıkarır mı bunu ortaya mesela? E, bu çoktan çıktı zaten ama bunu güçlendirir, güçlendirir tahmin ediyorum. Bunu? Çünkü bir iki yıl önce bilirsin ve tanıdığını da e, biliyorum Richard Falk mesela evet. özel raportör e, işgal altındaki topraklardan evet. sorumlu Birleşmiş Milletler özel raportörü adamı İsrail bu misyonuyla İsrail'e girmek üzere olduğu bir ziyaretinde e, enterne ettiler. Bir günü aşkın bir süre e, sınırda. Bir odaya kapattılar. Evet. Yani şimdi e, düşünebiliyor musunuz? Yani Birleşmiş Milletler üyeliği ve Birleşmiş Milletler örgütü aslında bir rejim, bir uluslararası rejim oluşturmak amacıyla vardır. Yani onun üyelerinin o yönde davranacağı, hatta üye olmayanlarının bile bazı noktalarda ortak bir davranışı oluşturmak, bir rejim oluşturmak üzere var olan bir örgüt. Fakat İsrail e, bu konuda. <gülüyor> ortaya koyduğu tutum itibariyle tabi bundan çok daha başka örnekler de var böyle bir politika içinde Şimdi bunları tabi artık bir biçimde bence daha görünür kılmak gibi bir sorumluluğu var herhalde uluslararası camianın belki bu işe yarayabilir mi? Diye işte bu iş tabi yarayabilir yani duvar meselesinde olduğu gibi burada da çok da sıcak bir çatışma örneği de olduğu dikkate alınırsa bence haydi haydi bunun ön planda tutulması gerektiği kanısındayım. Yani bu tür mücadele Tabi bununla bir çözüm elde edilmesini demek istemiyorum. Ama yani bu yönde bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Burada tabi bir başka şey daha var. Türkiye çok bindiği dalı kesen bir politika da bu ara izlememesi lazım. Çünkü Açık Denizlerin serbestliği ilkesinin işte o seyri sefer serbestliğini de yakın takipçisi olacağız gibi bir madde de var. Evet. Doğu Akdeniz'de baş gösterecek donanma falan derken e, evet. aslında bu ona hayal getirebilecek bir durum belki de. E şimdi onun da bazı yumuşak karnı olabilecek tarafları var. Orada da yani böyle bir Türkiye'nin kendisini mütecaviz bir devlet olma konumuna itecek tutumlardan kaçınmak gerekir. Çünkü orada Türkiye'nin bir ilkeyi savunduğunu bir ilkeyi savunduğunu ön planda tutmak lazım. Ha, bu Çünkü savaş gemileriyle bu seyri sefer serbestisinin varlığı ortaya konulacaksa Türkiye kendi donanmasını o bölgede gösterecek, bayrak gösterecek ve belki de sivil gemilere eskort edebilecek bir misyonla orada bulunması eğer söz konusu olacaksa şunu dikkate almak lazım. İsrail'in de buna karşı sert bir müdahalesi karşısında bu iki devletin savaş gemileri arasında bir sertlik sonucunu doğurursa Türkiye bir NATO üyesi olarak savaş gemilerine yapılan bir silahlı müdahale şu veya bu ölçüde karşısında kendisini saldırıya maruz kalmış konumda tanıyabilir. Bu NATO'nun Türkiye'nin bu konumunun meşru müdafaa tanımı içine girip girmeyeceği meselelerinde de bir görüş ortaya koymasını gerektirir. NATO Antlaşması'nın 5. maddesi üzerinde. Madde, evet. Dolayısıyla NATO'dan gelen e, yarım ağızla yapılan açıklamaların geri planında da zannediyorum bu tür e, kaygılar şey, evet. <gülüyor> yer alabilir. Evet, bunları da tekrar konuşma durumunda kalabiliriz. Umarım yani. kalmayız. <gülüyor> Umarım kalmayız evet. Biz seni burada görmekten her zaman ben mutlu de, oluyoruz ama peki çok teşekkürler. Ben Turgut teşekkür Görüşmek dileğiyle. Evet böylece biz de bu programı bitiriyoruz. Bu şekilde hala müzik çalabilecek halimizde olduğunu görüyoruz. Ve Grateful Dead de çalarak bitireceğiz size Ve bu programı. Onlardan Hey Bo Diddley, McDaniel'ın Bo Diddley parçasını bir de Grateful Dead'den dinliyoruz. Ron Pigpen lakabıyla maruf McKernan'ın doğum günü münasebetiyle çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın.